O Başladık. zaman selam gençler. Nasılsınız? Ne yaptınız? Ne ettiniz? İş, güç, iyiler falan filan. İllaki bir cevap verecekler diyorsun. Bir, gün. Canım. bir gün. bir gün Biz de şunu şimdi düzeyip açalım da arayıp durmasınlar beni. Çok popüler bir insan olduğum için. Evet, resit de çok popüler bir insan olduğu için onu sürekli arayıp. Ben hiç aramıyorlar Senin kim olduğunla başlayalım o zaman. Geekstra Podcast 34 oldu. Ah ah. 34 oldu ya. 35 bu. Ya 34 olmuş olmalı. Öyle mi diyorsun? Neyse 34 veya 35'teyiz. <gülüyor> o sandalye bize sorun çıkaracak. Bence sen <gülüyor> buna geçebilirsin. Extra Podcast ya. 34 veya 35'teyiz o zaman. <gülüyor> en son e, Avi ile yaptığımız geyik muhabbeti vardı. Remake'ler üzerine evet. sequel'lar ve prequel'lar üzerine konuşmuştuk. Evet. Yine yanımızda bir konuğumuz var. Var. Bu sefer e, konuğumuz çok uzaklardan geldi. <gülüyor> Etilerden geldi kendisi. <gülüyor> Vay, oğlum baya zor geldi ya. Hiç olacak gibi değildi yani. Tanıtalım o zaman. Ee, Raymond... Biz niye tanıtıyoruz oğlum kendisi. Raymond bizim yanımızda. <gülüyor> kendisi Marmara Çizgi'nin, çizgi düşlerin, e, gerekli şeylerin e, ve büyülü çizgi romanın çevirmeni. Evet. Kim olduğunu bir anada hediye vereceğiz ama onu podcast'in sonuna saklıyoruz. Yani o soruyu podcast'in sonuna saklıyoruz çünkü... Geçer hepsini sefer sordunsa... Hepsini dinleyin istiyoruz. E, hayır, geçer sefer önceden sorduk. Podcast sıçtı. <gülüyor> evet, podcast patladı. <gülüyor> Bu sefer farklı bir şey deniyoruz. Evet, son, son iki podcast'te aslında bundan bahsetmiştik. Daha önce Raymond'la beraber çektiğimiz, bir, kaydettiğimiz bir podcast vardı. Civil War fragmanı üzerine konuşmuştuk. Batman, Superman fragmanı evet. üzerine konuşmuştuk. Ama teknik aksaklıklardan dolayı ya da Raymond'ın cenabetliğinden dolayı yayınlayamadık. Onu tekrarlıyoruz aslında. Onun için bir araya geldik deyip açılışı yapmış olayım. İyi günler. Hadi evet. <gülüyor> akşam. <yakışık. gülüyor> <Bu, gülüyor> o zaman önce hemen, hemen hemen sıcağı sıcağına girelim konuya. Yine tamam. fragmanları konuşacağız değil mi? Evet. Yine diyorum ama geçen sefer zaten yeterince eleştiri almıştık. Civil War fragmanını 20 dakika konuşmuşsunuz. Sizin götünüze koyayım gibi eleştiriler aldık. Yok ya. Bak, <gülüyor> eleştiri bak. olarak görmeyi tercih ediyoruz. <gülüyor> Sadece samimiyet. <gülüyor> yani so evet. bunlar samimiyet yapıyorlar. Yani. Samimiyetleştirdiler. Samimi şey, yani o iltifat gibi. <gülüyor> Vay amına koyayım nasıl yaptın lan onu der gibi. Aynen, yani aynen. Piçlere bak ya. Falan. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Var da adam tam işte. bir oros bir çocuğu gibi. Hani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi. Yani samimiyetten. E kaynaklı. Evet, kırılıyorlar sürekli. Sevgi, sevgi belirten. Sevgi bak sevgi büyüdükçe küfrün dozajı artıyor evet, zaten. Sevgi sözcükleri bunlar. Biz Tabii. öyle kabul ediyoruz. Fragmanları konuşacağız. Ee, yine ama Batman Superman bu sefer konuşmayalım diyorum. Çünkü bana artık gına geldi. Gına. Bak şu an kendisi kapıdan içeri giriyor. Bak. bak. bütün gece böyle olacaksa bence erken bitirelim. <gülüyor> <Yani nasıl? gülüyor> Öz eleştiri yapmayı da biliyorsun. Gidiyor, Öz eleştiri mi? değil ama bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen bana eleştiri yapıyorsun. Ya. Yok canım hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz için. Oo. Burada 3 kişiyiz. Evet bu bölümde 3 silah şöller filmini evet. konuşuyoruz. <gülüyor> Civil War'la mı başlayacağız? Civil War'a başlamadan önce ben aslında bir e, kamuoyu yoklaması yapmak istiyorum. Yap bakalım hadi. Biz acaba podcastimizi host ettiğimiz alanı değiştirsek mi diyorum? Ne bileyim SoundCloud kullanan var mı? Yani çoğunluğu olan bir diyorsun. yere işte gidelim, ayağınıza gidelim muhabbeti. İşte çok sık kullandığınız bir audios hizmeti varsa eğer. Akşam hani, müsaitseniz Geekster'a gelecek diyorsun. Ha işte biz buradayız hacı biz bu, bu ürünü bu ıı, hizmeti. Çok seviyoruz, çok sık kullanıyoruz. Siz de burada olsanız. Bunu bu kadar alengirli de... sorma sana. Baş, baş, başta ne güzel söylüyordun. SoundCloud kullanan insanlar var mı aranızda? SoundCloud kullanıyorsanız oraya geleceğiz. Yok efendim biz bunu YouTube'dan dinlemek istiyoruz mu diyorsunuz. O zaman Ona göre de... müzik siz koyacağız vesaire. Hani hepsine göre bir şeklimiz olacak yani. Evet. Böyle sor bence bunu. Hadi. Çok sıkıcı oldu. Sormuş da oldun zaten. <gülüyor> Şimdi beni niye görüyorsun ki? İkinci bir defa. Tamam bunu da sormuş olalım. Civil War diyorduk. Sivil Sivil var. Sivil war, Sivil Se, Se, <gülüyor> yani. ee, biz aslında kendisini birebir çevirisiyle iç savaşı olarak biliyoruz. Zamanda Hoz'dan çıktı, ondan sonra giden çıktı. Sivil war olarak yani iç savaşı olarak biliyoruz. Ama Kahramanlar Savaşı artık. Evet, bir film nedense şey. vizyona Kahramanlar Savaşı adıyla girecek. Kahramanların Savaşı. Hatta bir de daha Kahramanların da Savaşı. Mı? Evet. Kahramanlar Savaşı mı? Hangisi? Kahramanların savaşı diye biliyorum, inşallah yanlış biliyorum İkisi Çünkü de beteri birbirinden, beteri yani. ikisi evet. de birbirinden boktan aslında düşünce. Hani evet. adı İp gibi. <gülüyor> İbnek oboylar. İbnek neydi lan? Brock Ha Mantın. Mantın. <gülüyor> evet. Oğlum, asıl ben geçen gün şey gördüm ya. Bu korsan DVD VCD kapaklarında yine Javier Bardem'in oynadığı Beautiful diye bir film var. Kapağında Bardem is Beautiful yazıyor. Hı -hı. <gülüyor> yani bu tipik Amerikan afiş tasarımı yani. Bizimkilerde Korsan DVD'sinde Hı. Bardem Güzeldir diye çevirmişler filmin adını. Mükemmel. İyidir. Bardem Güzeldir film adı bu. Yok bu mesela bak kahramanlar <gülüyor> savaşıyor tamam mı? Yalan da değil. Hani <gülüyor> i̇zlediğin <gülüyor> zaman kahramanlar savaşıyor. Ya Bağırma, ben... kahramanlar hepsinde yani. savaşıyor. Ya bu tam, tam, tam, tam yet... savaşlıkları için mi kahramanlar hani seni buna teşvik etmek istiyorlar diye inanmak istiyorum ben. Tam bu 70'ler 80'ler çizgi roman çevirileri gibi değil mi? <gülüyor> ama böyle çevirmemişler ya resme bakmışlar ve atına bindi gitti yazmışlar mesela. Halbuki ne? orada balonda bambaşka bir şey yazıyor. Bu da öyle değil mi hani bakiyor herif. Ne oluyor bunda? <gülüyor> Kaptana <gülüyor> mı? Ne savaşıyorlar? Onlar. savaşıyorlar. Kahramanlar savaşıyor adıyla. Ya kahramanlar ya da kahramanların savaşı da ikisinden birisi. Böyle girecek yüzüne ama bizim için o iç savaş. Savaş abi. Tabii çizgi romanlardaki kadar büyük bir kadro olmaması ve oturmuş bir kahraman komünitesi olmaması aslında bir iç savaş durumunu biraz hafifletiyor çünkü orada hakikaten işte West Coast'tan işte East Coast'ta Sakin Great X Avengers'tan herkes bölünüyor. <gülüyor> Bunu da şu ana kadar Marvel'ın tanıttığı toplamda işte 10 tane falan kahramanlar birbirine. Yani aslında böyle. E o zaman onu bir hatırlayalım. Şu anki kadrolarda ikiye bölündüğünde kim nerede? Şu anki kadroda yani tam olarak bilmiyoruz. Fragmanlardan bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz. Çok yanlış e, bizi kandırdıkları sahneler de olabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla Kaptan Amerika tarafında tabii ki Sam Wilson var, Falcon var, <gülüyor> Scarlet Witch var. var, Bucky var. Ee, Hawkeye ve Black Widow Iron Man tarafında orada Iron Patriot de var gibi görünüyor. Hawkeye o, o tarafta mı? Hawkeye o tarafta. Ee, ben kaptanın yanında koşuyor gibi gördüm fragmanda. Ben de çok aslında tarafını tam olarak yani işte şey yapmadığını. Ben düşündüm. bir sahnede sanki Iron Man'ın Man diye gördüm. Bilmiyorum Hulk'ın Iron yanında olması bir yandan mantıklı hani karakteri açısından ama nedense ben çünkü... fragmanda sağdan sağdan <gülüyor> kaptanın arkasından böyle götüm götüm. Çünkü öyle öyle bir ayrım yapmışlar aslında. Kaptan ve tayfası evet. sağdan koşarak geliyordu. İşte karşılarından da ayrımdan ve tayfası koşarak geliyordu. Yani Black Panther'ı yomanda... mesela Iron Man'in arkasında gördüğümü hatırlıyorum. Ama sen diyeceksin ki hayır Kaptan'ın yanında Kaptan'ın yanındaydı. <gülüyor> <gülüyor> hayır, anladığım kadarıyla o nötr başlayıp tamam mı? Ondan sonra galiba Kaptan'ın yanında devam edecekmiş gibi duruyor. Ama Black, Pen Black Panther'da <gülüyor> gördük olduk yani. Black evet, maskesi görmüş falan kostüm tasarımı çok iyi bence. Ben de çok beğendim. Çok, çok beğendim de, de Maskesi sahne hiç görmedik henüz. Hani... Beyaz çıksa ya. Sürekli mi? beyazları zenci yapıyorlar. Bir kere de zenci beyaz yapsınlar onlara koyayım. Olmaz. Olur. Ya işte. Yani, <gülüyor> ya bize karşı yok yani değil yok. mi? Hani, peri white abi, beyaz yaptığında sıkıntı yok ama siyah yaptığında. siyahi diyorsun. Beyazı diye bir şey yok abi. Siyahi demiyorum ben. Zenci diyorum. Ya i̇şte yani on, onlar hani, da beyaz diyorlar. Işte. E, politik olarak doğru şeyi var ya. Evet değil mi? Bize Hı. karşı politik doğruculuk da yok. Be beyaz ya. yani. Caucasian evet. var hani Caucasian. Caucasian'da yapmıyorsun. Çünkü beyaz olmaktan da gurur duyan bir alt kültür olduğu için beyaz beyazdır yani orada. Hayır. Zenciler mesela bizden bahsederken politik doğruculuk yapmaya kalksalar ne diyorlar? <gülüyor> Caucasian diyorlar. E, onu da dedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte yapmıyorlar. Çünkü gerek alı evet, alınma durumu söz konusu olmadıkça evet. politik doğruculuk yapmana evet. hiç gerek yok. Ama biri sana mesela beyaz dese sen alınır mısın? Yo. Şu beyaz. an ellerine bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Beyazım <gülüyor> lan ben niye almayayım ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama sarı deseler alınırsın mesela. Çünkü sarı evet, değilim. Evet, <gülüyor> yani. Bana bütün çocukluğum boyunca sarı diye çağırdılar benim mesela. <gülüyor> İçinde bir yani yardım. Bana zenci şey. deseler alınırım ama. Niye alınıyorsun ki? Zenci değilsin be. Evet ya. çünkü değilim. E, alınacak bir şey yok. Belli ki değilsin yani. Yani dostumuz zenci. DJ Zenci vardı, Umut Sarıkaya'nın, o geldi. <gülüyor> <gülüyor> DJ Cezizes. Sivilordu. Kü küfür, küfür olarak Zenci gerçekten hakaret olarak hani küfür değil de. Yani. Ya bizde var mı ki, öyle bir azınlığımız Niger. var mı? Yani hani Zenci çok küfür Amerika... olarak kullanıyor muyuz? Kültürü, yani? Amerikan kültürünü çok sonuçta takdir eden bir şeye sahibiz. E bu arada Civil War muhabbetin namına koyayım o zaman, madem Zenci dedi. <gülüyor> bence hiç girmeyelim o bence... Hayır, o konuya gireceğiz abi. O konuya gireceğiz. Benim canımı sıkıyor çünkü. Ben kısacık da olsa bunun bir üzerinden geçelim istiyorum. Stephen King'in Dark Tower'unun uyarlanacağını biliyoruz. Karaküle serisinin. Heh. Ve işte yıllardır konuşuluyor. Roland'a silahşörü kim oynayacak diye. Son bir haftadır dönem muhabbet şu. İdris Elba, Roland oynayacak diyorlar. Silahşörü, İdris Elba oynayacak diyorlar. Şimdi İdris Elba ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ama... Yani genel olarak Idris Elba ile ilgili bir sıkıntım yok ama oynayacağı karakterlerle ilgili <gülüyor> sıkıntım olabilir yani. Adam silahşör. E, Stephen King bu adamı şey üzerinden yaratmış. Ne Clint o bizim benli abimiz Clint Eastwood baz alınarak Clint yaratılmış Hitch, falan. Eastwood'u bu arada benli abi olarak canını <gülüyor> <adamla> yapmış. Başka <gülüyor> izzet Altın benim <gülüyor> için izzet aldığım <Altın gülüyor> mesela <yaşında> hiçbir <gülüyor> fark yoktur. <gülüyor> <Eastwood>. Hiç sevmem <gülüyor> efekti. Zerre sevmem. Zaten destanı da sevmem. Clint Eastwood da benim Allah için İzzet'i aynı Aynı yani. noktada. İzzet buradaysa Clint de burada. Hani şu an iki elimi yan yana koydum. <gülüyor> Neyse Clint Eastwood göz önünde bulunduğu ayda şey yapılmış. <gülüyor> Ayrıca bu adamın beyaz olmasından tiksinen zenci bir karakter var. Baş karakterlerden biri bu romanda. Bu büyük de bir olay roman serisinde falan. Yine bu adamın acaba oğlumu değil mi diye ciltler boyu süren bir ee, muhabbetin olduğu başka bir ekstra bir genç karakter var. Şimdi o diğer karakteri beyaz yapacaksın. Bu adamın oğlu mu değil mi diye hiç konuşmayacağız bunu. Yani. Çünkü adam, adam Idris Elba en zence adam. Yani, <gülüyor> yani, zence ötesi ya. Adam şey gibi gündüz lambası gibi yani anladın mı? Hani düşünce. Hani o kadar zence. <gülüyor> gündüz gözüküyor gündüz lambası gibi. Yani. Neyse. Ben, ben onu da arada söylemiş olayım. Ben bu e, karardan çok hoşnut değilim. Karar çünkü, yok ki daha. Var gibi. Çünkü Stephen King bile yorum yapmış en son işte. Hani yani, her rengine bakmaz. E, umrumda bakmamız, değil. Işte, demiş, silahına, demiş. hani hızlı çeksin yeter demiş. Yani. yani. Bilmiyorum. Ya öyle bir karar var ve şu an kamuoyu oluşturulmaya ya. çalışılıyor. O yüzden pompalanıyor bu haber. Çünkü tek bir yerden çıkıp da böyle Bence öyle olmuş Samuel bir Jackson şey değil yani. Onda Samuel <gülüyor> Jackson. <gülüyor> Bütün zencileri Samuel Jackson oynasın da biz de rahatlayalım anasını yeter ya. Ama Samuel Jackson olmayan <gülüyor> Samuel Jackson olmayan zenciler diye bir cümle geliyor. Evet. Kulacak demin vazgeçti. Ee, i̇stiyorsanız iç savaşa geri dönelim. Ben biri almayayım. <gülüyor> Samuel Jackson olmayan zencilerden sonra Evet. iç savaşı çevirmiş bir insan olarak Çevirmedi. ben çevirmedim. Ya da Öyle bir muhabbet geçti. Ben kaçırdım tabii. O Winter Soldier. Ha Winter Soldier evet. O zaman İç Savaşı kim çevirdi Türkiye'de? İç Savaşı İlke çevirdi. İlke kim? de Marmara Çizgi'nin her şey Marmara Çizgi Adam. Marmara Çizgi Adam. Marmara Bey. Ha. Bir, evet. Neyse İlke çevirdi. İlke, evet yani. İlke çevirmiş. E, i̇ç Savaşı İlke iç. çevirdi. Winter Soldier'ı Raymond evet. çevirdi. Raymond. Şunu da yapmasam podcast çekerken. Seviyorum ama o sesi duysunlar istiyorum. <gülüyor> Bir içiyorum. Ya. Kesemiyoruz ama öyle şeyler olunca. Lan duysunlar istiyorum. Niye keseyim ki? <gülüyor> Kesmek istiyorum demiyor zaten. Yani. Neyse iç savaşa dönelim. 3 dakikadır dönüyoruz. <gülüyor> Taksi gibiyiz. 3 savaşın Sam savaş. Winter Solcu çevirmiş adamsın. Hı. İç savaştan beklentin ne? Yeni gidecek filmden. Çünkü çok odak noktası aslında Baki gibi görünüyor fragmanlarda. Yani yansıttıklar o. Açıkçası ben de hani fragmanda onu özellikle öne çıkardıklarını düşünüyorum. Hani sen öyle düşün evet. istediklerini düşünüyorum. Sonuç olarak iç Savaş aslında hani çizgi roman bazında işte örümceğin maskesini çıkarıp ben Peter Parkerım demesi falan gibi böyle çok enteresan şeyleri barındırıyor. Evet. Ama şu ana kadar fragmanlardan gördüğümüz işte tarafımız et. Baki benim dostum kusura bakma. Falan böyle. Bütün bu olayı Baki'nin etrafında diyormuş gibi. Hiç mesela normalde o çizgi romanında geçen kayıt yasası olacak mı? Başka bir sebep mi olacak? Hiçbir şey belli olmuyor abi. Yani hani bir ya da iki trailer daha görmemiz gerekiyormuş gibi geliyor bana. Evet. Yani şu an aslında filmin adının iç savaş olmasının hiçbir, hiçbir mahzeti yok, yok. fragmanlara göre yani. Sadece ve sadece işte Iron Man ile Captain America kapışıyor. Bunlar da hani ne? onu. Direk şey olarak düşündüğüm zaman hani Avengers filmlerinde de aslında böyle en önde onlar duruyorlar ya hep sürekli. Evet. Bak bunlar birbirlerine düşüyorlar. Hani karşı evet. tarafta oluyorlar birbirlerine. Ya yani ülkede ha. veya sistemde çıkmış bir iç savaşı değil de Avengers içinde bir çatışma varmış gibi yansıtılıyor aslında. Yani işte aslında fragmanın ön kısımlarında geçiyor işte Captain America evet. üzerinde yasa muhabbeti de geçiyor aslında evet. fragmanın en başı. Tony Stark gelip diyor ki işte sınırlarını kabul etmeyecek bir insan olsam senin kötü adamlardan ne farkın var gibi bir cümle kuruyor orada. Yani orada bir kontrol, bir süpervizyon, bir üst mercih oluşması taraftarı olan bir grup olduğu ima ediliyor. Bir de buna karşı olan işte bir grup olduğu ima ediliyor. Ama dediğiniz gibi hiçbir şekilde ortada tam olarak ne üzerine bir çatışma olduğu ortada. Bilinmiyor. Yani o kayıt yasası muhabbeti varsa bile benim hani İç Savaş'ta çok ironik bulduğum hani Kaptan Amerika bir askerdir. Hatta işte dünya savaşları zamandan donup da bilmem ne zamanda ayılmış asker olarak hani asker ne yapar? Emir uygular. Hı. Sana hükümet diyor ki işte kayıt olacaksın sen buna hayır diyorsun. Asker olarak aslında direkt kabul etmesi gereken adam olarak. Öte taraftan da işte kimsenin lafını dinlemez playboy bilmem kim herif. Hayır diyor kayıt yasası lazım diyor falan. Hani çizgi romanın güzelliği de oydu benim için. Tabii. Evet evet. Zaten Gerçi Roma... yani bir, çok büyük bir spoiler bu. O yüzden aslında çok da spoiler etmeyeceğim ama çizgi romanın sonunda Kaptan Amerika'nın ee, niçin evet dediğine dair bir, bir iki bir, bir şey de öğreniyoruz. Hani Kaptan Amerika ile Ameri... Amerika. Amerika. Amerika. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> hem piyakalı, hem delikalı. <gülüyor> <gülüyor> Ee, anlamayanlar için bu da Şener Şen'in Amerika'da Sound Tree. Evet, <gülüyor> evet Matchbox Limuzinin desteğe uçma görüntüsü hepimizin Hepinizin gök kaydı. İzlemeyen varsa sivil <gülüyor> bu oradan önce açıp lütfen önce Amerika'daysanız. <gülüyor> Amerika'da. Amerika Bence <gülüyor> kesin YouTube'da tüm film vardır. Vardır, vardır. Hatta şey vardır abi. Remastered hali falan vardır, hepsi Evet var. evet, evet. Özen film falan remastered versiyonları, HD versiyonlarını koy. Neyse Kaptan e, Amerika ile ilgili ilginç bir şey öğreniyoruz aslında kitabın sonunda. Yani Kaptan Amerika'nın başına da ilginç bir şey geliyor vesaire vesaire. Ama çizgi romanı okuyup filme gitmek ne kadar... Bence çok mantıklı değil. Değil mi? Yani evet. bunu baştan Onu yaptığın lazım. zaman hep hayal kırıklığıyla çıkıyorsun sinemadan. Evet. Hep ama yani hiç istisnansız. Ya hani cildin değiştirecekleri çok fazla yeri var ama aynı tutacakları çok fazla yeri de var. Ve çok büyük spoiler olma ihtimali de var. Büyük hayal kırıklığına uğramak ihtimali de var. O yüzden yani, çizgi romanı okuyup şey biraz... Şey bile yani. Filmin sıralaması. Hani Age of Ultron'dan sonra evet. falan. İç savaşın çıkıyor olması. Şey yani, değil aslında. Hani o hikayenin okuma sırasına bile uymuyor. Bırak evet, ne için çıktığını öyle. bilmem nesine cevaplarını cürtür. Ama şey olarak şey... MCU'daki dengeler açısından bence gayet oturaklı bir seyir, hikaye seyri var. Öyle de işte biz bütün Avengers'larda vesairelerde Tony ile işte Kaptan Amerika arasındaki sürtüşmeyi sürekli görüyoruz. Ayrıyeten Winter Soldier'da aslında işte hükümetin en büyük işte organizasyonunu çökerten adam da Kaptan Amerika. Yani bir asker olarak sonuçta. Ya. Sistem, yani ülkeyi sistem yani ülkede miyim de o Süper kahramanlar oluşumunu başsız bırakan aslında bir sistemsiz bırakan bir eleman. Bir anarşiye sürüklüyor evet. bir yandan da. Ve Tony Stark da aslında mühendis adam. Sistem seviyor tamam mı? Bir düzen olsun istiyor. Her ne kadar kendisi o düzenin dışında kalmayı tercih etse de. Ve o düzenin yeniden yapılandırılmasında da ön ayak olması da mantıklı gibi geliyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim hep belki de bilerek göz ardı ettiğimiz bir şey var Civil War ile ilgili. Bu film bir Avengers filmi değil. Evet. Bu film bir Kaptan Amerika filmi. Evet işte yani Marvel'ın çizgi roman şeylerinde de hep Kaptan Amerika böyle diğer kahramanların örnek aldığı Ama düşüncesi gibi o bir Avengers cildiydi aslında. Bir Avengers. Bir Avengers hmm. eventiydi yani. Hani. E öyleydi ama hani biraz ne bileyim ben hani zaten Kaptan Amerika filminde zaten diğer bütün herkesi bir şekilde illa bir yerden sokman lazım ne o zaman ya İsa acaba şey... öyle mi oldu hani ben kaptan yani... Amerika yeni bir hikayem kalmadı insanları Gaza getirecek işte Winter Soldier'la da getirebildiğim kadar Gaza getirdim şimdi e, kaptan Amerika ne, ne hani... zaten daha ilk bir evet. şey yaptı harcadılar ya. bildiğin harcadılar yani dolayısıyla ne yapacaksın ama Shield hani Agents of Shield dizisi izliyoruz sonuçta bir, bir ki hani Winter Soldier filminin de sonu aslında Shield hikayesine bağlanmış işte S.H.I.E.L.D.'ın içindeki e, neden ona? Hydra başlıyor. Ha Hydra, Hydra muhabbeti çözülmüştü bilmem ne. Sonra ne yaptılar? Dizide Hydra'yı Hydra hikayesini anlatmayı tercih ettiler. Oysa ki Kaptan Amerika filminde biz mantık olarak o filmden sonra bir Hydra hikayesi izlemeliydim. Ya aslında bir Kaptan Amerika filminden sonra benim hiç şey Winter algılamadım. Soldier. evet. Winter Soldier'dan sonra hiç algılamadım ama bütün ya şimdiye kadarki bütün içeriği tükettikten sonra ha dediğim bir sahne var. O işte ikizlerin olduğu bir sahne var ya en kreditlerden sonraki sahne işte. Orada Evet. E, Scarlet Witch ve Quicksilver'ı gördüğümüz sahnede orada işte o o gözlü monoküllü herif tek gözünde gözlü gözlü olan herif işte ikizleri yer atan herif. Neyse işte. Bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz burada aslında yoz. Bilindik bir karakter çizgi romanlardan da neyse. O herif şey diyor. İşte ee, Shield'ı çökerttiler diyor. Ama ee, hani Shield'ın içinde olmayan bir sürü başka Hydra operasyonumuz var. Belli bir süre biz bu adamları o operasyonlara yönlendirelim. Bizim başımızı ağratmasınlar diyor. Ve Avengers 2'nin açılış sahnesinde de işte gördüğümüz işte o Hydra'nın son kalesini fethediyorlar. E, Agents of S.H.I.E.L.D. da işte ara ara e, Hydra başları yani kesiliyor. Bana Hydra'nın da çok hızlı şekilde harcandığı... Hızlı şekilde harcandı ama Hydra'yı zaten bitirerek başlıyor Avengers 2. Evet ama dizide arkada devam ediyor Agents evet. of S.H.I.E.L.D. Yani ya eğim yani. var mesela. E var yani var ya. kullanılabilecek çok şey çok var şey aslında. Çok şey var yani. Yani bu, bunun bence bir Avengers filmi olması lazımdı. Bence biraz erken hareket ettiler. Kaldı ki Spider-Man için önden bir film yapıp Spider-Man'i filmi eklemek çok daha zekice olurdu gibi geliyor bana. Yani, yani e... Batman Superman filmi <gülüyor> bu heriflerin acele etmesine sebep oldu gibi geliyor bana biraz da. Bana çok da öyle gelmiyor. Bana, diyor, bana da şey gibi geliyor. Çünkü gibi Batman diyor işte. Superman filmi de aslında Batman Superman filmi olmaktan çıkıp yani. Dawn of Justice'e, Justice, e, Justice League'e dönüştü ya. Yani aslında o şey Man of Steel 2'den değiştirilip Batman vs Superman oldu. Ondan sonra Batman vs Superman Dawn of Justice oldu. Yani iki kere kılık değiştirilmiş. Yani eğer senin dediğin şeyse Marvel'ın gereksiz telaşa. Marvel'ın geliyor bence hani çok ispatlaması gereken DC filmlerine karşı bir durum söz konusu değil. Bence de değil. Marvel kendi içinde gayet çok başarılı evet. gidiyor zaten. Asıl DC'nin şu an çok iyi para kazandıran Hı. bir film yapabilmesi lazım. Ben bu yani kadar çekerim film. diyebilmesi lazım. Bu ne? DC ben... bunu yapmaya çalışıyor zaten hani ekstra bir şey yapmaya çalışmıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Ama Marvel nedense bir cevap vermeyiş. Ben ben hiç onu hissetmedim. E, bir sonra izleyeceğimiz Avengers filminin adı ne? Hı? Ama zaten e, ne adı ne? Infinity var. Adın mı? Infinity ora geliyoruz yani hani. Ama e, buna... abi, abi ne bileyim. Aksine şöyle düşün. Biz Avengers 1'i izlediğimizde Thanos gelecek diyorduk. 5 sene oldu. Thanos'un toplam 2 dakikasını görmedik. E bu, bunda bir gariplik yok hayır, ki. Aslında ilk, ilk Batman, Batman Gözleri Batman. vermemenin <gülüyor> en büyük şeyi yani anladın aslında daha ilk Batman Superman filminde Doomsday'i görüyor olmamız garip yani. Thanos... E abi peki bir şey diyeceğim. Yani Infinity War'a gidene kadar gizli istilayı niye harcıyorsunuz o zaman? Gizli evet. istilada ayrıca İç Savaş'ın ön filmi olabilirdi. Bu bu onu film da çünkü olabilirdi. aslında Avengers'ın Avengers ilk filminde harcadılar aslında. Çünkü bir çeşit gizli istila yaptılar. Hani gizli değil de istila yaptılar anladın mı? Skrulları gösterdiler bize. Sonra yok onlar Skrull değildi bilmem ne ettirdiler falan. Ama Skrull olduklarını gördük sonra. Bildiğin Skrull'dı onlar. Abi de. bu yani Marvel'ın hani kanıtlayacağım bir şey yok derken Marvel'ın ben film şeyinde çok hızlı hızlı harcadığını her şeyi çok düşünüyorum. Çünkü mesela Spider-Man'i madem yeni aldım ben yerinde olsam artık Doktor Ahtapot'u gördük işte. Green Goblin'i gördük bilmem ne gördük. Venom Saga yaparım. Hatta hiç olmamış gibi davranırım. Öteki, önceki Venom filmi. Çünkü o zaten Selmen'le falan yani Tabii, gerçekten nezalet değildi yani. yani. Evet. Ya ayrıca bu arada onların hepsine saga da yapabilirsin. Gringobine de yaparsın, Selmen'e de yaparsın, hepsini yaparsın da. Tabii canım. Hani daha filmin adından bir şey vurmak istiyorsan Venom saga mesela. Ve dediğin gibi mesela bu iç savaştan önce. Bir de bu filmlerin artık ne kadar iyi para yaptığı belli oldu. Yani senin 2 senede bir, 3 senede bir yapman gerekmiyor. Senede bir yapabilirsin Spider filmi. Yani... İnsanların beklentisi de böyle aa işte mükemmel efektlerden falan artık biraz daha aşağı çekildi. Dizi gibi izlemek istiyor insanlar. Ben bence Sherlock Takvi'yi de bir Aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Ben kesinlikle katılıyorum. Ya bence öyle bir aceleci tavırları yok. Olsa bile o hikayeden değil e, kontrat yüzündendir. Abi de evet, koca Marvel'sın. ver artık <gülüyor> onun da kontratını. Yani. Marvel'ın şey Marvel... artık ötesinde. Yani. <gülüyor> Rahat da yani. İşte çok da kolay değil çünkü adamların istemesi lazım bir yani kalmak istiyor olmaları lazım. Ki Dani bu sene sırf işte 50 milyon. E parasını arttırabilmek için iplik yaptı Robert Duny Junior'ı yani. Ama Robert Downey'nin yaptığı yani stüdyo perspektifinden yaptığı iplilik şey. O hakikaten şey ne derler sendika başı gibi. Yani iyi de yaptı aslında. Diğer Aynı bütün mi? arkadaşlarının da maaşlarını hop yükseltti. Yani alacakları payı. Şimdi sen geçenlerde duydum işte. Dayım Kevin Smith'ten duydum. <gülüyor> Herif yemeğinde benim, benim de dayım kendisi. <gülüyor> Herifleri seviyoruz. Neyse. Ee, Batman ve Superman filminin e, bütçesi 410 milyon dolar. Okay. Tamam mı? Infinity War bir 2'nin toplam bütçesi 1 milyar doların üstünde. İşte Justice League bir e, 2'nin toplam bütçesi de 5 milyon 500 milyon doların üstünde. Yani herifler dev para harcıyor ve bunun bir şekilde yani finanse etmesi çok zor değildir diye tahmin Tabii. ediyorum ama hakikaten nereye para harcadıklarını artık bil yani ya abi bilmiyoruz. şey de değil. Ben şunu Ve da düşünüyorum. Ve büyük bir kısmında oyunculara gidiyorsa bu noktadan sonra o adamlar da diyeceklerdir ki yani bütün büyük şirketlerin uyguladığı taktik. Elemanların belli bir seviyeye geldikten sonra çok mu para istiyor? Atarsın üst kesimi. Tamam oh, daha hüzünel evet daha ucuz elemanlarla doldurursun. Nasıl olsa benim artık şirketim var, markam var, ürünümü satıyor. Vesaire vesaire. Yani böyle bir mantık da olabilir. Çünkü artık kurumsal bir yapı içerisinde Tamamdır. gidiyor Tamam da istediğin falan. kadar istiyorsan hiç tanınmamış oyuncuları getir. Hı hı. Yap, Thor yap, işte Kaptan Amerika yap, bilmem ne yap. Çok ucuz oyuncular bul tamam mı? İyi de oyuncu olsunlar ama ucuz olsunlar. ikinci filmde bana bir milyon dolar ver diyecek bu adamlar yani. Aynen öyle. Film başında adam da çünkü lan Friends'in 10. sezonuna gelindiğinde hepsi birer milyon dolar alıyordu oyuncuların falan. Hani sen istediğin kadar tanınmamış oyuncu ol bir noktadan sonra senin filmin izleniyorsa ikinci filmde ben daha çok istiyorum hacı Yok. dersin yani. İlk ya. İlk bağlama işte, durumu var bağlama da. Olayı ya, var. Abi o zaman kendi çukurunu kendi kazıyosun oluyor Bu karakterleri, bu kahramanlara özelleştiren de sensin. Hayır tamam. Şu yani. anda biz bilmediğimiz bir sistem üzerinden atıp tutuyoruz da. Mesela Sebastian Stan'ın sözleşmesi 9 film yapılmış, tamam mı? Daha girişten adamın kaç film oynayacağı belli değilken. Kim bilir ne kadar ödediler bu herifi daha işte adı sanın çok fazla duyulmamış bir oyuncu. Belki dediler ki işte e, film başına ben sana 1 milyon dolar vereceğim. Eğer işte cirosu 500 milyon doların üstüne çıkarsa birer milyon daha vereceğim deyip kapatmış e da bu, olabilirler. Bunu, bunu ama DC'de Marvel'da yani Warner'da Disney'de aslında şu an yapmaya başladı. Black Panther'ı oynayan adamı kim tanıyor Muna koyayım şu an? Kimse tanımıyor herif e, Broadway oyuncusu tiyatrocu bilmem ne falan bir adam oyuncu olarak, sinema oyuncusu olarak, dizi oyuncusu olarak tanınan biri değil. E evet, DC'nin de yaptığı çok farklı değil. Ezra Miller iki tane bağımsız filmden tanınıyor. Flash oldu herif falan. Hani bunlar daha ucuz adamlar. Ya sen Flash'ındı ama ben o öyle bir şey mi ya? mesela bilerek seçtiğini düşünüyorum Robert Downey Scarlett Johansson falanlar zaten tabii ki. Bilerek yani. Mesela Robert Downey'nin seçilmesi çok bilerek değil, zorlama bir seçimdi o bizim bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Kis kis ben benden son yani kis kis ben benden önce bu herifi e, kimse sigortalamıyordu. o yüzden film çekemiyordu bu adam o yüzden dizilerde sürtüyordu önceki işte skandalları barizları yüzünden işte e, hani dayımın sürekli söylediği podcastlerde işte e, John Favro'nun hani Robert Downey'nin oynaması için inanılmaz bir şekilde stüdyoyu zorladığını stüdyonun işte bu herif işte ay işte e, şey bir sürü kötü geçmişi var sigortalanması zor yani yaşı da var. Ben bundan kaç film çıkartabilirim ki falan filan gibi. Hani onlar için ticari anlamda mantıklı e, sorgulamaları olmuş. Ama işte... Ama Robert Downey Jr. Iron Man olmasaydı şu an... Kesinlikle. Yok. Kesinlikle. Ve bu arada ben bir şey sürü Bu geçmişi de zaten onun Tony Stark rolüne uygun. Bence de. Bence kılan detaylardan biri yani. Ama yani çocuk izleyici bunu ne kadar biliyor ki. Biz biliyoruz. E, tamam. Evet tamam. Çocuk abi, ama izleyici karizmayı zaten... görüyor ama herif. Ama iyi bir oyuncu. Ama şu var... Yani tamam kabul etmediğim bir şey değil ama yani o seyirciye satabileceğin hep yani, çok bir şey değil. Bir ürün değil. Abi iyi Anladın de yani mi? filme de sonuçta mesela Avengers evet. filmine Scarlet oynuyor diye giden dünya kadar kız tabii ki. Geç Robert Downey bilmem Hı. o koru oynayan vatandaşı falan unuttum şimdi adını. Chris Hemsworth. Aa Scarlettın filmini hani vay anasını diye gidip. Tabii her, her biri için bir var. Yani, var. E, şey değil hani bence öyle olmalı. Hani rolü de uyuyorsa tabii şey demiyorum ya. Illa, ünlü birini al koy Black Panther yap, kol Batman yap diye değil de. Role de oturuyorsun. Burası ama ama de koskoca Disney'sin. Kalkıp da işte yarın bir gün hani konunun başı, yarın bir gün film başına senden 50 milyon dolar istediği zaman da mırın kırın etme. Sen zaten eşek kadar Disney'sin artık yani. Evet. Onu da yapmayı ver yani. Yani öyle yapmayınca da Disney olunmuyor yani. O da var. Ya abi? Ondan kısarsın. Hep, hep böyle zaten cimriler zengin oluyor. Ya. <gülüyor> evet. yani benim yani yani sürekli, sürekli gördüğüm şey. Yani bence. ben mesela Disney açısından şunu da düşünüyorum abi. Herif mesela Star Wars'un en son geçen gün internette portakallarını gördüm. Portakal fesinin <gülüyor> üstünde Star Wars'u Tabii canım. Yani Star Wars'un her şeyini, logoyu her şeyin üstüne basabiliyorsun ve her şeyi de satıyorsun. Mesela evet. Avengers'ta onu yapamıyorsun. Gene inanılmaz geniş bir ürün yelpazesi çıkarıyorsun ama bir Star Wars. Mesela ben filmin parasını çoktan çıkardığını düşünüyorum daha film çıkmadan. Hatta yani. aylar önceden çıkardığını düşünüyorum. Hatta o var. yapılırken Fit proje doc? aşamasında zaten çıkmıştı yani. Ya şey de gördünüz mü orada? Şey... 4 milyar dolar bekliyorlar. <gülüyor> yeah. 4 yani. milyar bekliyorlar. 4 Nasıl milyarı... Bir şey değil mi? Bak şu an... Gişe şeyleri bahsediyoruz. Şu an neredeyiz biz? En son Avengers en yukarıdaydı değil mi? Yok. En yukarıda şu anda şey var. Ee, Avatar var. Avatar mı iki 2,5 milyar <gülüyor> falan. 2,5 milyar. Hı <gülüyor> hı ondan sonra ne var yani neyse Avengers var, Titanic işte, var, bilmiyorum ne var, nasıl yani tane... burada hayır şeyden bahsediyorum e, çizgi <gülüyor> roman filmlerinden bahsediyorum ha, çizgi o roman da Avengers'tayız evet. o da bir buçukdaydık galiba değil mi? Ee, evet yani hiç çok emin öyle. değilim ama e, ilk yani çizgi roman filmlerinin ilk e, üçünde Avengers var, Batman var galiba bir de ayrılmam mı var? Bir de, de var? Iron yok Iron Man yapmadı var mı? Yapmış da olabilir. Sanırım ben, ben öyle. Emin söyleyeyim. değilim yani şu anda. Man of Steel'ın oraya çıkamadığını biliyorum. Beklenmesine <gülüyor> rağmen. Evet bunlar var ama şimdi hani Star Wars 4 bekliyor. Anladın mı? Yani çok büyük, çok büyük bir, bir beklenti ve herifler çok da aslında eminler kendilerine. Yani şu anda... İşte en son e, bilet... biz bile hani hangi gün gidiyoruz diye konuşuyoruz. Biz burada Türkiye'deki insanları zannedim mi? Türkiye'de ön satışları yapıldı İngil, yani dünya çapında ön satış yapıldı. <gülüyor> İngiltere'de Harry Potter'dan sonra en büyük ön satış yapan film. Sadece İngiltere'de şu an sinema önlerinde yatan insanlar var. Şu an biz bu podcasti kaydederken sinema önlerinde kamp kurmuş, çadırlar kurmuş ve bekleyen şu an ışın kılıcı dövüşte evet, savaşta biraz kovrayan insanlar var. Tabii tabi. Tabii. Şu an biz bunu konuşurken bunu yapan insanlar hem de bir haftadır yapıyorlar bunu. <gülüyor> bu çok çok hani bir yandan bizim kültürümüz için çok güzel bir şey bence. Çok keyifli bir şey. Bir yandan da çok garip değil mi lan? Ama ben şey Abi ama biraz kültür farkımızdan da kaynaklanıyor. Şimdi daha bugün işte ben de Facebook'ta gördüm. İşte Lord of the Rings fan kitlesine Ringers deniyor. Ona şu deniyor. Buna bu deniyor. E tamam biz de direkt yani Star Wars'unkine yani. niye kimse bir şey demiyor? Human Race. <gülüyor> Çünkü yani anladın mı? Herkes seviyor yani. Ve bir de ben şimdi işte dediğim gibi bir haftadır evde şey açık, Star Wars kanalı açık Digiturk'ün abi. Evet. Böyle daha önce görmediğim işte belgeseli yapım aşaması, cartı bir dünya şey seyretti. Digiturk'ün de böyle reklamını yapıyoruz. Bilmiyorum. Evet. Podcast'te belki sponsor olmak isterler. Bilmiyorum. Belki bilmiyorum. Evet. Bakarsın. Evet. Yanına bakıyorlar. bakıyorlar Geekstra'a şeyi koyar belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki. Belki bize bir kanal açmak isterler. Bilmiyorum yani. Bizi açıyorlar. Evet. Da kanalı. Bütün Günde yarım saat yayın yapıyor. <gülüyor> Yok ya podcast olacaksa videoyu biz konuşuruz. Hayır abi, yani da. sıkıntı çıkardık. <gülüyor> Şömi, şömine'nin e, ekranında biz konuşuruz yani. <gülüyor> şömine fonunda mı olacak? Ya arada çeye gideceğiz. Şömine devam edecek çizimde ee, ama yani. <gülüyor> ama çok Evet. Hani akvaryumda da konuşabiliriz hani şömine olmazsa. <gülüyor> evet bir de o var, balıklar var. Yaz kış gider ya. Evet, giderimiz var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama alkol işte yayında evet. alkol sakat. Onu nasıl ayarlarsın? E, i̇şte izleyeyim. şömine var. Kahve yüzden. fincanında değil mi? Hı, evet, okay. O ayarlanır. Sevgili Diş Türk bak fikirler de geliyor bizden Bilmiyorum. yani. Duy bunları. Evet, ne diyorsun? Star bana? Wars. Işte kanalında. Izler. Abi ee, ya o kadar enteresan şeyler seyrediyorsun ki işte hangi fikrin çıktı, onun nereden esinlendiği mesela adam şey yapmış sen uzaydaki işte o ne bileyim X-Wing Fighter'ı kovalarken bir ufuk çizgisi ve bir algı hı hı. oluşturamayacağın şimdi uzay boşluğunda mesela oraya meteor, meteor parçalarından hı. ufuk çizgisi yapmış ki aşağıdayım, yukarıdayım hissini sana vermiş falan filan gibi böyle Teknolojik hani normalde mi? aklına gelmeyecek teknik detayları öğreniyorsun. Hı hı. Hani mesela şey de olabilir açıkçası bunun sonuçta Avengers kaçıncı filmini çekecek? Kaptan Amerika. Ya bir de hani bir Kaptan Amerika filmi olarak izliyorsun, bir Avengers filmi olarak tabii. izliyorsun falan. Yani anladın mı? Bu tarz şeyleri yaparak da hani Disney'in derdi eğer bir Star Wars bütçesi yakalamaksa her yaptığı filmden yaklaşmaksa. tabii bu bana Yok. çok tabii esnaf endişesi gibi geliyor. Ben her malımdan maksimum kâr edeyim şeyi de. Ben şunu yani şunu düşünüyorum. Disney bu arada o senin dediğin şeyi çok iyi yapıyor. Tamam mı? Yani e, satabildiği bir ürün bulduğu anda onun işte kaleminden tut işte Abi iyi yani çemaşerini... zaten Marvel'ı alıyorsun yani anladın mı? Zaten hani yani. bir şey yok. Hakikaten şeyini... bir Avengers Kulesi yok yani. Şu anladın mı? O Avengers Kulesi'ni de yapar. Tamam. Yapar. Yapar. Turistik mekan diye de müze diye de sunar. Hayır çünkü yani. zaten şu anda ne e, dünyada kaç tane parkları var bu heriflerin? Bilmiyorum. Var işte 4-5 tane en azından. Tamam 4-5 tane parkların yarısını işte renove edip işte Star Wars e, atraksiyonları dikiyorlar şu anda. Bir tamamlandı diye hatırlıyorum. Warner Bros gidiyor İngiltere'de hayvan gibi Hogwarts World of Wizardry açıyor. Gidiyorsun orada yılbaşı yemeğini yiyebiliyorsun. Tamam. Mı? elfler getiriyor böyle. Şimdi but'tun, indi but'unu. Yani yapıyorlar onu. Ama eminim ki eğer e, Star Wars'un çılgınlığı çok büyük nesilleri kapsıyor olmasından da kaynaklanıyor, yani fenomen olması dışında işte ilk orijinal üçlemenin çıktığı dönemle işte hani se çok sevmesek de işte onun öncesindeki prequel üçlemesinin çıktığı dönem, ondan sonra da şimdiki hele hele o ilk üç prequel üçlemesinin hayal kırıklığının üzerine bir de işte hakikaten hakkını verebileceğini düşündüğümüz bir Star Wars üçlemesinin daha çıkıyor olması falan aşırı büyük heyecan verici bir şey. Ama yasal eğer... Vadersız bir üçleme ne bileyim lüksuz, Vader'sız falan ama Han ve Çivi var falan. Han, meselesi... Han ve Çivi olacak ama belki sadece ilk filmde olacak yani. Diğer iki filmde. Yo, yani şey gibi, <gülüyor> Bu biraz meydan okuma gibi geliyor bana. Tamam. Bak Vader yok ama hani Vader'ın maskesi var. Herif diyor işte. i̇şte Vader diyor senin yani var, var. Ben bitirip, var, Senin başlattığımı ben bitireceğim falan diyor orada artistlik yapıyor falan bilmem. Ne, ne yapacaksın lan? Vader'a gidiyorsun ya. Yani. Yani. <gülüyor> <Olur mu? gülüyor> ama eminim ki eğer e... Eğer önümüzdeki 30 sene içerisinde bu süper kahraman şeyi tamamıyla çöp olmazsa Eğer bir Avengers serisi devamı çekilse 30 sene sonra Star Wars'un şimdiki durumundan daha büyük bile olabilir Yani vallahi abi ben açıkçası yavaşlatacaklarını hiç düşünmüyor Sonuçta filmler her sene çıkmıyor mesela biz Çıksa olur Hayır, çıksa Avengers gider. olarak her sene çıkmıyor ama her sene iki tane mutlaka evet, Marvel filmi çıkıyor işte Doctor Strange gelecek, ee, şey gelecek. Ki Doctor Strange İnsan. geç bile kalmış abi. Doctor Strange müthiş bir karakter. Yani, yani Doctor Strange'in yani. geç kaldığına ben de e, şey yapıyorum. Seviyorum çünkü ben mistik hikayeleri. Ama para da zor. zor. Bir de parayı asıl e, sinema seyircisi ile çizgi roman seyrisini ayırmak lazım. Bizden yapmıyorlar çünkü asıl parayı. Evet tabii canım. Ama bir yandan da şunu düşün. Sen zaten en bilinenleriyle sükseli yaptın. O ki. İşte aslında en bilinenleriyle yapamadı mesela Marvel. Çünkü hakları ellerinde değildi. Neredeler? Spider-Man ne yapamadıydı? X-Men. Algı değil. Mi? Çünkü Marvel Studios ilk kurulduğunda ellerindeki e, aslında B list sayılabilecek ki o dönem hani kim okuyordu Iron Man? Kaptan, Amerika'da Kaptan Amerika da Kaptan Amerika. Kaptan Amerika bence hala okumuyor zaten de yani. <gülüyor> yani Spider-Man dururken değil mi? Yani Wolverine el, çok ya yani Wolverine ve X-Men. Her yer dururken. Wolverine'di. İşte Spider-Man'de. Şu anki Deadpool'du. Değil. Evet. E işte. e ki Deadpool'du bu heriflerin elinde değil şu an. Evet. Bak. Yani düşün. Marvel'da değil yani. Fox'da. Deadpool şu an Marvel'da olsa Marvel'ın neler yapabileceğini... Anasını ağlatır. Evet. Aklım hayalim Wolver almıyor şu an. Yani. Wolverine'nin ölmez ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Wolverine'in Marvel'da olduğunu düşün. Yani Mesela. Yani şu anda yani Gene Hackman Gene Hackman Gene Hackman beni andı. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah <Gülüyor> Hanım Risto'yu ne zamandır yemeğe çağırmış <Gülüyor> Allah Allah Yani Fox'u olmasına rağmen bu kadar büyük bir e, hayran kitlesi oluşturdu kendi sinema e, anlamında evet, Marvel'da olsaydı Şimdi Doctor Strange'de Benedict Cumberbatch'ı seçiyorsun Cumberbatch tamam Cumberbatch'ı hani, yani, Cumber hani böyle fan favorite bir herif. Evet Çünkü La seni beni seçse olmaz o iş yani. <gülüyor> ya bir de şeyi biliyorsun herif onu oynar yani. Herife ne versen oynar o herif. Abi herif Zoolander 2'de ya. <gülüyor> Onun bile ağlasını ağlatıyor. Zoolander'da yani. da, da çok ilginç bir rol oynuyor. Ne olduğu belli değil. <gülüyor> evet. Oğlum herifin zaten tipi gibi hiç anlamam. Bir de ya bak. Ego da yok işte şey böyle. Yani. Yok. Adam çok... sarf ve sarf oyuncu yani. Tam bir İngiliz oyuncu. Evet. Yani böyle bir hani popülerlik bilmem ne falan Götü kalkmıyor Elif'in yani. Yani siginç sene bir şu anda şey e, Susam Sopran'da oynadın lan herif. Downey Junior'a o rolü oynatamazsın. Hı. Oynatırsın. O taş şahına oynar, oynar. O herif çünkü o Okan Bayır yani gibi bir adam. Oynar taş oynar o yani. Ben ne bileyim ben Downey'i mesela hiçbir zaman o kadar sevmedim. Ben, ben üniversitedeydim. Işte çocukluğumdan el berisi. Elimek bir yılda oynuyordu herif yani. <gülüyor> Neyse ya Sivil Evet. Sivil <gülüyor> <gülüyor> War'u konuşamıyorlar. Olmuyor. Sivil War'u konuştuğumuzu düşünüyorum ben açıkçası yani bir öncekinde de 20 dakika konuşmuşuz zaten öyle diyorlar. Evet. Yani istedikleri Çünkü Konuşacağımız bir... daha çok fragman var. İstedikleri Civil War konuşması olmamış olabilir ama konuşmak e, spoil'de etmek istemiyoruz ama bir yandan yani şimdi bence, bence ne bence kadar ay spoil yani, edebiliriz ki diye edebiliriz. düşünüyorum. Oturup çizgi romanı şey, konuşabiliriz, karşılaştırabiliriz mesela. Şu nasıl Skillick? Yani. Bakile önce çok Kevin şey Iron Man'e Daldıkları sahneyi mesela. Ha belki evet bak geçen sefer konuştuğumuz bir şey vardı. Benim de hani o romance tragmanın çıkmasına sebep olan sahne. Ya şimdi gerçekten çok güzel bir sahne. Hani e, kaptan diyor ki ya kusura bakma diyor tamam ama diyor hani o benim arkadaşım diyor Iron Man'e e, Winter Soldier için. Baki için ve kapta şey Iron Maiden diyor ki ya, ama ya ben ben de... ben de senin arkadaşındım. Yani şimdi işte, tamamdır. Öteki ki herif yani? 100 senelik 80 senelik arkadaşı yani <gülüyor> 60, okay, 60. 90 yani, 90. Hesaplayamadım şu an. 90 90. 92 93. 90 sanki sürsenlik arkadaş. Yani hani o çok daha eski arkadaş sonuçta. Fotoğrafı <gülüyor> var ya. Tam aradaki 90 seneyi yaşamamış olabilir bu herif ama hani yine de. Neyse ama hani herifler erkeklerin duygusallığına çok iyi oynamışlar. Evet. Yani o sonradan Adel e, soundtrack'li bir romance fragmanı da yaptılar. Hello'lu bir fragman da var. Bence orijinal fragmandan çok daha iyi. Looking for? Bayağı duygusal. Erkekler oh. için çok duygusal. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Hiç olmadı ya bu. Başka Hello. <gülüyor> Başka. Zaten Ad Adel diyorduk, adam neydi? Line Lionel, Lionel 3'ye gitti. Bayağı <gülüyor> arkadaş geliyor. geliyor yani. değil mi? Hello, <gülüyor> is it me you're looking for? I know <gülüyor> your mother. Ha bir de o, o da çok ilginç bir tercih değil mi? Konuşmuştuk da konuşmuştuk. E, Ananı bile hatırlıyorum. Ee, ya kaptan geliyor, o diyor ki, e Baki diyor, beni hatırlıyor mu diyor. Baki de diyor ki, ya hatırlamam ama anneni bile hatırlıyorum. Diyor. Şimdi böyle bir... Hem de fragmanın başı bu da. Yani bu çok ilginç bir giriş tercihi. Abi anne. Mi? Ama o annemdeki gibi olmadığı evet. için anne küfür kültürü daha doğrusu. Evet doğru. Bize o, ne oluyor sokarız. lan? Yani ananı bile hani deyince şu ayırdır yani, hani. yani. yani. Tabii havai merdivanları ilk ne negeik yapmıştık ya. Tabii canım. <gülüyor> evet. Düşmanını da söylemezsin falan. Yani. Evet, doğru. Bizim kültürümüzdeki kadar ama yine de yine de eğlenceli bir tercih. Yani eğlenceli tabii. bir tercih ama aslında orada bir gönderme de var çünkü e, Winter Soldier'da yeni izlemişsin. Winter Soldier'da bir tane flashback sahnesi var. Annesi yanlış hatırlamıyorsam ölüyor ve cenazeden geliyor işte. Abi. Tek başına artık ve işte evine girmeye çalışıyor. baki var yanında Diyor ki işte aslında hani bu yani bize gelebilirsin diyor işte araya espri falan karıştırıyor diyor ki işte Söyüştük Yere iki tane işte yastık atarız. Çocukluğumuzda gibi takılırız. En fazla benim ayakkabımı boyarsın diyor işte karşılığında diyor. Adam da diyor ki, e, yani tek başıma bu yükün altından kalkabilirim diyor. Bakir de diyor ki, yani kalkabilirsin biliyorum ama kalkmak zorunda değilsin ben evet, varım diyor. Evet. Yani orada bir zaten şey görüyorsun herif. Da herifler e, hani arkadaş olmakla da sınırlı değil. Evet herifler kardeş çok, gibiler. Kardeş gibiler. Evet. Zaten çizgi romanları okuyanlar da bunu aslında bilir. Hani Kaptan Amerika ile Bakir gerçekten Bakir çok da şey değildir. Sidekick değildir. Harbiden kardeşi gibidir. Kaptan Amerika'nın çok koruduğu, kolladığı bir adamdır. Hani evet, o sarışın zıpır halini biliriz biz bu tip olarak ama hani sarışın şimdi... olmadık. Ha, hayır olmadı. şey Kaptan Amerika sap sarı saçlıdır. Bu daha koyu saçlıdır. Ama Bruce Baker'dan, yani. Bucky... yani inanılmaz... Baker'dan sonra bakı yani inanılmaz. Evet inanılmaz işte çünkü... Ama hepimizin zaten Kaptan Amerika okuyor olma sebebi Bruce Baker. Yoksa Kaptan Amerika okun okunacak halde değil. <gülüyor> Tamam. Hak Sadece aşan. nazi avlayan, hani e, nazi peşinde koşan bir adam yani. Hitler'in küllerini işte tuvalete attım, sifonla çektim falan. Ha, Almanlar bile Hitler'i unuttu amına koyayım. bir siz unutamadınız <gülüyor> yani. <var gülüyor> yeter tamam bana. bravo lan tamam. <gülüyor> tamam. Hakikaten büyük olarak Tebrikler de yeter Her lan. Yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani. Hayır, bir de şey işte hani bayrak adam şeyi var ya. Evet. Futbol takımlarında bile var yani adam evet. bayrak adam aha sonra işte bayrak adam. Kaptan Amerika'da. Bayrak giyiyor herif yani. anladın mı? Tamam lan tamam. Hani Nazi, Red Skull, işte Hitler. Tamam. Yeter. Yani bak yine Baki'nin üstünden çıkıyor olay da ben ona şey yapıyorum anladın mı? Ya tam olarak niye olduğunu anlamamakla beraber şu fragmanda Yine Baki'nin üstünden dönen bir olay var. Evet. Hani tamam yeter lan. Hani <gülüyor> bir de var yani. Bucky'nin işte yani bu kış askerinin mesela işte çizgi romanında Bucky mesela hatırlamıyor kimdir nedir bilmiyor falan. Ne oldu da ananı hatırlıyorum. Yani mesela senin aslında fragmanın başında gördüğün o sahne filmin başına ait değil mi? Hayır ama e, yani. Winter Soldier'da da şöyle bir sahne geçiyor. İşte e, Captain America'yı öldürmesi için gönderiyor e, Winter Soldier'ı. Captain America'nın peşine takıyor. Ondan sonra köprüdeki dövüş sahnesi var ya. Yani. İşte ha, maskesinin düştüğü. Orada Bucky diyor. Captain America. Steve Rogers. O da böyle bir afallıyor. Ne diyorsun sen? Tanıyor mu beni? Moduna giriyor. Sonrasında da işte tekrar Winter Soldier'ı işte üste alıp işte koltuğa oturttukları zamanda ufak ufak bir şeyler hatırladığını görüyorsun orada. Yani o hafızasını o elektroşoklarla yitiriyor. Ve uzun süre o buzun dışında kaldığı zaman hafızasını tekrar tekrar kazanıyor. Bunu da şey e, hani ima ediyorlar Hatta film sonrasında da müzeye falan gidiyor falan filan ama e, bunu da son nokta olarak söyleyeyim ben hani benim çok hoşuma giden bir şey olduğu için e, brobeer serisinden de e, yanlış hatırlamıyorsam e, Kaptan Amerikan'ın şöyle bir lafı var yani baki hiçbir zaman benim sahip kim değildi diyor tamam mı hani ben o kostümü o bayrağı Hani şu olsun diye giyiyordum ki bütün dikkatler üstüme çekilsin. baki de arkadan dolaşıp öldürmek öldürülmesi gereken biri varsa suikastını düzenliyor. Bomba kurulması gerekiyorsa bombayı kuruyor. Yani ben o kostümü millet hani bana ateş etsin dikkatler benim üzerimde olsun gidip işte suikastı bakayım. Tabii bu Baki... Bas, Batman Robin'de de olan bir hikayeydi. Yani Batman Robin'de hani çok fazla öyle olamıyor. Çünkü Batman'in ağırlığı çok fazla. Hayır oh hayır hay, Batman Robin'de de öyle bir hikaye olmuştur bana. <gülüyor> <size söylemiştim. gülüyor> onu hatta araya girip onu hatırlatmak isterim. Çok konuşulan bir şeydir bu. Klasik bir Batman kapağı vardır. Ee, Baya klasiktir yani sanırım ya ellerin sonundan ya 60'ların başlarından kalma bir kapak. Kapakta Batman gardrobuna bakıp Bugün yeşil Batman kostümünü mü, pembeyi mi yoksa işte sarıyı mı giysem diye bakar. O fasikülün hikayesi aslında şeydir. Robin saldırıya uğramıştır ve kolundan yaralanmıştır. Kolu kırıktır ve yaralıdır. Ama beraber göreve çıkmaları hala gerekmektedir ve Batman e, dikkatleri Robin'dense kendi üstüne çekmek ister. O yüzden hani Robin çünkü yaralıdır, kolu kırıktır vesaire. Hatta bir tane de şey kostüm vardır. E neden ona bu kostümü böyle hani göğsünde işte gelin beni vurun dercesine, <gülüyor> beyaz bir kostümdür o. Çünkü derdi şeydir hani evet yine Robin'le tamam hani göreve çıkacağız ama insanlar hani kötüler. Bana bana dikkat etsin. Ona yoğunlaşmasınlar. Böyle bir derdi vardır yani. Yani Vakili'de ya, de kaptanla böyle bir ilişki vardı yani. Abi bir de şöyle şey geliyor. Kaptan Mega filmini demin de konuştuğumuz üzere Captain America'nın yeni filmini çekeceksin. Ağır işte hiç savaş herkes olsun. Bazı adamlar yaratılış itibariyle yan karakter. Mesela ben Captain America bunlardan biri. Abi, birinin yanındayken iyi ya da bir o süper kahraman. Bruce Bu, Bu Baker bunu çok değiştirmişti. Şimdi değiştirmişti de sonuçta sen onun filmini seyretmiyorsun. Hani filmin şeyini konuşuyoruz şu an. Mesela Thor da öyle benim için. Thor'un kendi hikayelerine Allah'ın böyle şey yani anladın mı? Günahlarının şeyini bedelini ödüyorsun Thor. <gülüyor> yani beni şeyi ama kırdı ama o Marvel'ın ağır şeyi. Kendi sayesinde orada bir Thor çevirmiş. <gülüyor> evet doğru da çevirdim. Klasik Thor, Thor çevirmiş. <gülüyor> da çevirdim. Çevirene kadar da kendimden birkaç kere geçtim yani öyle söylüyorum. <gülüyor> ben olduğum Thor. <gülüyor> <gülüyor> yani ama. Odin Allah belanı vermiyorsun. <gülüyor> Abi bir Avengers. Odin Allah. <gülüyor> bir Avengers macerasındaki Thor'un o şekli şemali olaya etkisiyle Thor'un Thor başlığı altındaki maceradaki Thor'un o yalan, dolan yani. yalan Tabii dolanı canım. yani anladın mı? Önce bir de, ya bir de şimdi herifi Tanrı diye yaratmışsın. Ulan rakip yaratamamışsın herife. Olmamış yani. Yaşayan gezegenlerle falan savaşıyor. Yani, yani Superman'in de işte <gülüyor> en evet, büyük. Yani... Sentry'nin de Superman'in de en büyük. Superman'in karşısında Batman var abi. Yani tamam da hani Superman özelliği de Bak o bir de denge kenar. mesela. Tamam. Herif Her üç Ve karşısında da Superman'e yok ama işte <gülüyor> Değil o da Batman. Vallahi Metorun karşısı kimi çıkaracak? Çekicini tutsan kaldıramıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Vursan Vi dayak yiyor falan ama gene kalkıyor. <gülüyor> Vision ne yapacak? Vision kaldırıyor çekici. Ya Vision şeyi Şeyde, kaldırsın e, affedersin. Kamera arkasındaki <gülüyor> Avengers kamera arkasındaki Kim oynatıyordu? Ay kamera arkasında değil normalde kaptan Amerika oynuyor. Normal sahnedeydi değil mi? Ha. Hafif hafif oynuyordu. diye bir ses çıkıyor. Orada hareketmet lan yüzü, falan <gülüyor> yüzü falan böyle bir. Ya lan siktir oluyoruz falan. <gülüyor> Niye şöyle 1 cm falan koyuyor orada bir. Ve orada da işte Steve Rogers Rogers'ın iğneli o da duydu tamam mı onu. Ve tamam bırakalım falan diye gidiyor kız. Kaldırırım lan demiş aslında orada. <gülüyor> Ama, Ama o çekiş muhabbeti çok güzel oldu. Asansöre film koyuyorsun, yani. Yani. asansör kaldırabiliyorsun. Abi bir de yani. mesela <gülüyor> ben, bence mesela Marvel filmleri için bir gelenek haline gelebilirdi bu tarz sahneler ki var yani, yani sürekli ama bu çok kalitelisiydi abi ben mesela yani o Age of Ultron'u seyretmemin sebeplerinden biriydi yani yoksa bilmiyorum Podcast'im bundan sonrasında gırtlamdaki balgamla devam. <gülüyor> onu çıkarmayacağım 4. <gülüyor> konuk olarak Age yani. evet. şu <gülüyor> an kapattılar değil <gülüyor> E, gitmeyin. gitmeyin. <gülüyor> Boğazımı temizledim. Yalan ya. <gülüyor> hayır hayır bu benim normal sesim. <gülüyor> Cabo oluyor Civil War diyor <gülüyor> Neyse abi biz Civil War'u aldığımıza şükredelim yani. Nereye aldık? Geçelim. Ha? Yani yapıyor olmalarına tamam, ve izleyecek tamam. olmamıza şükredip Hadi geçelim. İngilizce düşünerek söyledim bir, bir, bir get. <gülüyor> evet. Bence de, bence de şükretmeliyiz. Tekrarlayalım o zaman. Zamanında çok komik bir basit. Evet evet. Bok gibi çıkacaksa bu film ki dediğim gibi hani. Yok ya. Hani... Çıkmaz. Abi şey gibi değil. Ben mesela Marvel filmlerine o bildiğin çizgi romanlardan evet. önceden bildiğin ön bilgiyi kapatıp girmen gerekiyor. Tabii. Yoksa şey yapamıyorsun. Hayal kırıklığı oluyor. Hep hayal kırıklığı çıkıyorsun ama normal ben işte hiçbir şeyden haberim yok ve hmm. süper kahraman filmi seyredeceğim kafasıyla gittiğin zaman inanılmaz eğleniyorsun. Ama işte ilk Avengers filmi o açıdan şey ya İstersen hiçbir bilgini kapatmadan git. İlk defa Avengers filmini izliyorsun. İlk evet. defa hepsini bir arada görüyorsun. O açıdan güzel. Yoksa ondan önce Thor izlemişim. Bok gibi filmdi bence. İğrençti. Ben hiç sevmem. Biri de ikiyi de hiç Day sevmem. selamlar olsun. Şeyin. Olsun. Evlilik olsun onu. E, sevgili... E, e, Hildreye şunlara da buradan selam olsun. O da bana çok kızıyor. <gülüyor> Thor sevmiyorum diye. Ben Kaptan Amerika'nın ilk filmini Natalie Portman 1-2 işte o film. Abi yani. hangi filmin sonundaydı? Kreditlerden sonra çıkıyordu. Colson işte Thor çekici düşmüş dünyaya. İşte Nick Fury'i arıyor ya. Buldum çekicinin yerini tespit ettim falan diye. Thor'da değil mi? Cık cık cık cık. O Thor, Thor filminin şeyiydi işte. Mi? Geleceğinin habercisiydi. Aa, Iron Man'den sonra. Bence bütün o sahne, o sahne bütün Thor filminden daha iyiydi. Bence. <gülüyor> o Kesinlikle 30 saniyelik sahne katılıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bütün filmden daha iyi diye. Ben Amerika 1 desem Kaptan Amerika bir de sevmem o Kaptan Amerika 1'i ben prodüksiyon anlamında çok severim. Prodüksiyon olarak muhteşemdir. Özellikle o hani şey. E, Geçmiş. Fekcizat, <gülüyor> e, hani. Hikaye anlatışı. Kişi... Savaş hani tanklar, kostümler vesaireler, atmosfer. Hepsi çok iyi. Şey çok iyi. Çekimler ee, çok iyi. Ne bunun Cinematografi... tayfası? Cinematografi. Bütün kaç kişiler onlar? Hapisteler. Çıkıyor ya onları. Ha, şey diyorsun. Damdam Dam Dugunlar ee. şey, geri kalan Tayfa. Ee. Nedir onların adı? Aa nasıl şu an kilitlendi? Ben A de kitlendim şu anda. <gülüyor> Toplu kilitlendi. Damdam Dam Dugun ve Tayfası ya. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Da nasıl diyor siz? Biz çizgi romandan anlamıyor. <gülüyor> Acın abi Almanya'dan geldiğimiz <gülüyor> <şiit> Shield konuşacağım. <gülüyor> Ama İngilizce. Avengers güzelce ama İngilizce bilmiyorum. bilmiyorum. Ben hiç anlamadım ya. Yani. Yenilmezler falan diyor zaten. Hiç olacak gibi değil. Yani. O konuya girmeyelim ya. İntikamcılar. çevirmen olarak, hani, olarak. Olarak. Olarak. Olarak. Kana yan bir yakalıyoruz. Normal hayatımızda bir rap ile konuşuyoruz. Giggs ve Kadrosu. Featuring Kartel Bugünkü konumuz Kartel Hadi bakalım Sen Türksün Almanyalı <gülüyor> <gülüyor> Bunu anla Bunu unutmamalı Aha Uzatıyor ya bu. Hayatın içinde bakmıyor ya <gülüyor> Ne diyorsun Nasıl repe geldik Ne diyorduk ya Damdam e, Dam Dam Google'un şey, olduğunun... <gülüyor> şey. da ne ilan ediyor? Hadi hatırlanıyor. Benim telefonla telefonlarım yani. Hadi ben diyorum. <gülüyor> Baya rezil. Şu an var ya, elimizi uzatsak burada elli bin tane çizgili roman var. <gülüyor> ne gerek var? Google var. Bazı arkadaşlar Google kullansın All <gülüyor> <Howling> commandos. <gülüyor> ha? Evet. Ben onu diyeceğim dilimin ucunda <gülüyor> işte. Sabit. İşte. Ben zaten sizi deniyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ha bu arada Halloween komandusu demişken çocuklar alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Evet o yüzden ben içmiyorum. Ama yine de böyleyim. <gülüyor> yine de hatırlayamadım. Sen bir de içsen ne olacak böyle? <gülüyor> <bu ya? gülüyor> Gömdü ya. <gülüyor> Komiksin sen hacı. Valla dayak yiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Pot kesti Raymond'de dövdüğümüz için <gülüyor> yarıda kesmek zorunda kaldım. Ha biz aynı kadrodayız. Olsun. Ama sen de benim arkadaşımdın. <gülüyor> Maristo benim arkadaşım abi kusura bakmayacaksın. <gülüyor> ben böyle de değildim ama. Sabah oluyor da tamam böyle hiçbir tür filmi somuyla <sonunda> bağlanmıyorum. <gülüyor> Amerikan. <gülüyor> Sürekli başından olan. Yeni bir şey Lütfen Civil War olalım. fragmanını bitirebilir miydin? Lütfen. Çünkü X Men fragmanı çıktı, Independence Day çıktı, Star Trek çıktı, X Men çıktı, X Men fragmanı <gülüyor> çıktı, Independence Day çıktı, L X Men e, de çıktı, Star Trek çıktı, Star Trek <gülüyor> çıktı. Bir de kötü kişi, <gülüyor> <Kütüketi> kötü kötü kötü, kötü kötü şirin çıktı. Çık. çıktı, kötü Şerafettin ikinci fragmanı çıktı, bir yeni fragmanı çıktı. İki değil. Marvel'in <gülüyor> iyi bir <gülüyor> prodüksiyonudur, kötü kötü Şerafettin. Marvel ben. değil yani, imajtan çıkıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> <Yo, yo, vertigo. gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim e, bence buradan e, x-men'e geçelim çünkü en çok önemsediğim yani. filmlerden aslında belki de başında geliyor yani çünkü şimdi batman superman evet ben biraz daha yukarıda tutuyorum benim ben, en beklediğim en çok beklediğim o. evet batman vs superman benim böyle ikinci sırada nedense avengers'tan önce bende x-men geliyor Bunu abi ben söyleyeyim. şunu düşünüyoruz marvel'da ben... çünkü sürekli hani meşhur bilinen iyi ve bilinen kötünün kafa kafaya çarpışmasını yıllardır seyrediyorsun. DC'de bunu göre, göremedi. Olmalı yani. Tabii bir de, ilk, de ilk defa de... göreceğiz. Ee. Superman'le Batman ilk defa aynı filmden göreceğiz. Yani yoksa işte Xavier'le Magneto yok. Magneto'ya. Magneto ya. Çakmak evet, <gülüyor> şu... <Manyetosu. gülüyor> <gülüyor> Captain Red Skull'ı gördün falan fidan yani. Marvel sana bunları hep verdi anladın mı? Sen Biraz da o yüzden DC'den beklenti içinde oldu. E, ama biz bir biz de yani. biz DC'ciyiz. Yani çizgi romanda yani da ben Yani dışladık şu anda seni ama He. yani biraz ben öyleyiz. Ben DC'ci değilim. He. Biliyoruz. Hayır, biliyoruz. <gülüyor> biz <gülüyor> bayağı. Biz bildiğimiz DC'ciyiz. Bayağı DC'ni çevirirken zorluk çekiyorum. Ben, <gülüyor> ben seviyorum. Ben de zorluk çekiyorum. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü İngilizce bilmiyorum. Cilt <gülüyor> an... başına 12 bin dolar alıyoruz abi. Bence iyi para. Fa sana az veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bütün böyle bütün PC kimse almıyormuş Bu artık. bu, bu podcast'i tut Türk... almıyorlar. Turkish koyalım. Ne kadar aldığımızı merak ediyorlardı çünkü. Evet evet sürekli sorup duruyorlar. Tamam bunu koyalım. Dedim ki diyelim ki hani ne kadar aldığımızı merak ediyorsunuz alın dinleyin diyelim. Evet. Öğrensinler. Artık yani, zamanı yani. Geldi çünkü Artık bu podcast'e altın, altın mikrofonları çektim. Yani. Sonuçta DC ve Marvel çizerlerinin e, fasikül başına aldığı paradan daha çok. Evet. Boğazımdaki balgamla devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklanmasına rağmen çıkmayan oyuncu <gülüyor> <gülüyor> tadıya yakalıyor. <gülüyor> evet X-Men... Apokalips. Evet, X-Pen'e geçelim diyorum. Yani zamanımız kalırsa gerçekten ben ama dalga geçmiyordum. Kötükedi kötü kedi. Kötük. Kötü Onun ne <gülüyor> bir kadar söyleyememe ben rağmen <gülüyor> kötü kedi şerafettin. Kötükedi şerafettine de geçelim istiyorum en sonunda zamanımız kalırsa. Yani zamanımız biz zaten kan. Biz, biz için bir sebebimiz yok. Hani dünyanın sonu gelebilir. mesela hani. Kapattık beyler. her filmin klişesi geri sayım falan. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Zaman şeyi. Na nasıl? İşte Öyle. Bir kere, Apo. bir kere filmin isminden başlayalım. X-Men. Biji. Apo. Her Biji Apo. <gülüyor> Apo. Filmin <gülüyor> fragmanı yayınlandı. <gülüyor> <gülüyor> en son Apo'yu e, Mısır'da görmüştük. Apo'yu Mısır'da görmüş olmamızda Mısır'da yaşanan Arap Bahar'ının bir belki... O piramitler nasıl yapıldı sanıyordun? <gülüyor> <gülüyor> <aynandık>. <gülüyor> Bu podcast'te siyaset bulaştırmayız diye düşündüm ama sen bana inatlı Apo'yu hatırladın. <gülüyor> Girelim ki oyuncu kadrosu o kadar kalabalık ki çünkü yani girdiğimizde çıkamayacakmışız gibi geliyor bana yani. Oyuncu kadrosu hakikaten çok kalabalık. Yani şey orijinal halleri yok çünkü bir zaman yolculuğu kısmı yok. Eski tayfayı kullanacaklar mı bilmiyoruz. <gülüyor> Eski tarife derken işte orijinal ismi. Hayır kullanmayacaklar. Hayır. Jean Grey bu bu yani, diyorlar yani hani tam belki of be, be, be tanıdığımız ablamız Flash yeni Jean Grey. tarzı bir şey olmayacak. yapabilirler diye Olmuş, düşünüyorum çünkü olmayacak Days of Future Past o sahneyi gösterdikten sonra o sahneyi tekrar değinmemek çok bence yapmayacak saçma olur gibi geliyor bana bilmiyorum yapacaklarını mızaetmiyorum çünkü... ama kadro gerçekten çok kalabalık ve burada tekrar Batman Superman fragmanı ile ilgili yapılan eleştirileri hatırlatmak lazım hani bu kadar kalabalık kadro Spider-Man işte ikiye dönecek bilmem ne falan deniyor. Bence öyle olmayacak yani. Batman filmi. Çünkü X-Men'de bu kalabalık kadroyla bile fragmanı izlediğimizde beni şey endişesi almıyor açıkçası. Bu kadar Future... kalabalık kadro nasıl yapacaklar demiyorum. Days of Future Past daha az kalabalık bir kadro değil de aslında. Belki Sadece çok az oldu. daha kalabalık. Belki. O da yani. Çünkü o da... iki tanesini çıkartıp onun yerine üç kişi daha eklediler falan. Çünkü böyle tek kullanımlık Colossus gördük, Blink gördük, Sunspot gördük. Ki Ondan bence çok sonra... da güzel kullanmışlar evet. çok yerindeydi yani. En sonda şey Jean büyümüş halini gördüm. Yani tekrar... Büyümüş don... hal. Çünkü... <gülüyor> Elimizde filmdeki... büyüdüsün. <gülüyor> Tabii canım. X3'te aldık elinden... Elimiz Elimizde Phoenix oldu değil mi? Tabii canım. <gülüyor> Bizim yüzümüz. Neyse şimdi bu filmde bir kavradan girdiğimize göre yeni göreceğimiz karakterleri bir şey yapalım. Yapalım konuşalım. Ee, bir kere Olivia Manı görüyoruz karakter olarak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o benim hayatımda e, genelde gece rüyalarımı süsleyen bir karakter olarak var. <gülüyor> Olivia Manı Saylok olarak göreceğiz. Evet. Saylok ki kendisi e, Mahşerin dört atlısından biri olacak aynı zamanda. Fırak Maha da bunu da gördü. Jubili olacak. Evet. Jub var Hı -hı. E, yeni ekipte. Bunun üstüne... Onu daha önceki filmlerde böyle 2 saniye falan evet. gördük Jubilee daha önce. Angel'ı da aslında daha önce gördük ama Angel'ı yeni kostümü, yeni kanatlarıyla görüyoruz. Evet aynı adam değil bu arada. Değil. Ee, ama hatta hatta aynı Angel'da değil. O, zaten. Evet da o. E, Angel değil çünkü. Bu sefer Ark Angel. Angel. Ama Artık Mor yapmamışlar mesela. İyi, ya, iyi olmuş çünkü ama Çünkü yani. aslında X-Men <gülüyor> takip edenler bilir ki işte Angel'dı, Ark Angel oldu, Mor oldu. Ondan sonra işte tekrar Angel'a döndü. Şey, metal kanatlı beyaz halini gördük. Ondan sonra öldü derildi. Kanatları tekrar normale döndü. Ama hafızasını kaybetti falan filan gibi. Çeşitli evrimlerden geçiyor kendisi. Bir, mutant bir, olduğu için. Bir, bir türlü, tamam. Ama o kadar kiç renkleri zaten kullanmıyorlar. Yani cidden hani o kiç renkleri vermiyorlar bize. Sarı siyah kostümü bile böyle hani böyle bir Laf arasında verdi evet, filmde. Film evet. hani, sarı mi tercih ederdin falan, falan. Diye. Hatta, Aa, falan diye verdi. E, ka kamera arkasında da gördük. Ha evet doğru. Hmm. Sarı siyah kostümü. Wolverine, not... Robin, evet. Wolverine filminde gördük. Gördüm. Yani ama onlarda sahne. da çizgi romanlarda gördüğümüz kadar patlak renkler değildi. Canlı renkler değildi hiçbirisi. Ama Olivia'nın <gülüyor> kapağındaki moru da moru... Öyle, bir, öyle bir mor değil. Yine yine kar karanlık bir evet. renk. Apokalipsle ilgili fragman çıkmadan önce en büyük sorunumuz mesela onun rengiydi. Çok hani böyle öyle. mavimsi morumsu gözüküyor. Yani benim rengi Onu da güzel aslında. filtrelemişler ya. Yani. En büyük sorunlardan biri oydu. Çok çok çıtlak bir renkti yani. Anladın mı? o bütün dalga gösteriyordu, gösteriyordu, geçildi falan. geçildi falan ama bence çok oynanmamış haliymiş evet. bence olmuş ama oynanmamış abi. halinde empire'ın kaparını basmazsın be abi basa varsın canım millet bekliyor abi niye bak işte adından adından söz, ya yani. söz ettirmeye yani. aynen adından söz ettirme geliyor olanan mu diye ha diyeken yani, de denemiş onu görecektik belki bilmiyorsun başka Bilmiyorum. kim var kadroda Bilmiyorum. yeni kadroda yeni işte genç jingray'i görüyoruz Genç Scott'u görüyoruz. Genç Jean Grey, Game of Thrones'tan tanıyoruz. Evet, Sansa Stark'ı oynayan, adını bilmediğim... Sansa in... biraz kilo almış. İngiliz oyuncu, evet. Suratın sen... poğaça gibi olmuş. Ki orada da öyle zaten. Orada o kadar poğaça... Ay yok. parçası. Gerçi ben birinci sezonda bıraktım Game of Thrones'u. Oha! Ha, bayağı gençti o zaman yani. <gülüyor> ben daha iyisini söyleyeyim mi? Hiç izlemedim. Hiç, hiç en mantıklı. İyi yaptı. Gerçi ilk sezon bayağı Şöyle oluyor. Ben herkes konuşunca e, bir sonraki bölümü beklerken tadım kaçmasın diye hepsini bitsin. izlerim sezonu diyorum. Mesela hala Lost'u seyretmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun sonucu olarak. Evet, emekliliğe sahip. Işte. <gülüyor> Ölüm de var ya hani <gülüyor> biraz yatacağız ama hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Yani bitirmeden ölürsen de sıkıntı olur. Yalnız Lost yani. <gülüyor> anlatırsın sonra. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> şey Öteki tarafta anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Loftun sonuna <sonlandı>, ne oldu? Ölmüş gibi. <gülüyor> ha derdi o yani. Loftun sonuna ne oldu? Ya oğlum. Sen gibi... başını izledin mi? Sonunu söylüyorsun. <gülüyor> sonuna ne oluyor? Kız ölüyor. Tamam ya. Var. Twitter'daki şey gay'in görmüş müydünüz? Yanılmıyorsam Sabahattin Ali ekanatı e e e sabah var. Sabah Nur Hayır, sabah. arada. Evet, tamam. Oradan çağrışmadı. Sanırım Sabahattin Ali. hani e Hatun'un biri Sabahattin Ali e hesabına Twitter'da DM atıyor. Diyor ki ya sizin kitaplarınıza ha, ha, bayılıyorum. Gördük. Romanlarınıza bayılıyorum. Yenisi ne zaman çıkacak diye soruyor. <gülüyor> Sabahattin Ali'den de geri cevap geliyor. Ben öldüm. <gülüyor> Çünkü öldüm yani. Öldüm ya. Bayağı da oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir haber dedi ya. Dün gece ölmedim ya. Yani, Bayağı ölüyüm yani. Bu şey gibi hani. Aşkım memnun Aşkım emnu. Ben şeyi denk gelmiştim ya. Diyanara Hiç bilmem beni kendimden bile şüpheye düşürdü. Beni dedi. de düşürdü ama o <gülüyor> çok... <gülüyor> söylemeyeyim demişti. Neyse bir, bir, bir, bir gün Diyaner'a girdim. Diyaner'da kitap raflarında dolaşırken bir çift gördüm. Genç bir kız ve bir erkek. Oğlan. Oğlan. Oğlan erkek ama ya. Yani. Genç bir kız ve bir oğlan. Ee, kız oğlana diyordu ki Aa. kız oğlak olsaydı orada çok komik olmaz mıydı? <gülüyor> kız oğlağı diyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, Oğlanla geziyor. Hikâle birden fantastik yaşıyordu. <gülüyor> Bu Notrisner. <gülüyor> Güzel <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> onun dedi ki aa aşkın memnunun kitabı çıkmış. Yani ya arkadaşım ya. o kitabı alır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kafana kafana vururum. <gülüyor> Oğlum neyse ya. Bu, bu konu. Bilmiyorum. Abi ama o biraz şey yani. Şu an istenilen bilgi, Balgamdan bu, burnumdaki ne evet. O istenilen bilgi seviyesinde o kız. O başka ya tabii, şey Ya şeyi yaşamadık olması. mı? Hepimiz çizgi mağazalarında çalışmış Veya işte müşterilik yapmış insanlar Müşterilik <gülüyor> <gülüyor> Kadronu müşteri Ama hepimizin müşteri de oldu falan Neyse <gülüyor> ee, yani Ben şunu da yaşadım mesela Gom çizgi Taksim'de Şunu yaşadım Bir çocuk ve bir Bir, bir, oğlan, oğlan. bir oğlan. <gülüyor> <gülüyor> çocuk ve bir oğlak <gülüyor> Gel. girdiler DC rafına bakarken D.C. rafına bakarken Çocuk oğla dedik mi? Aa Batman'in çizgi romanı çıkmış. As, artık. E ama şimdi git artık. Hani ar döv, değil mi oğlum? Döv, orada döv. Hatta annesini ara. De ki bu oğla buradan. <gülüyor> <alın."> <gülüyor> Bir çocuk olmamış ya. <gülüyor> bunu yapamamışsınız. Bunu baştan yapın ya da aldırın bunu. Ha. <gülüyor> bu çocuğu buradan aldırın yani. <gülüyor> Batman'in çizgi romanı çıkmış dedi ya. Adam yani <gülüyor> filmlerden ve çizgi filmlerden biliyor Batman'i. Böyle, böyle şeyler var. Ama o işte aslında aslında onun suçu yani mu? Değil aslında. Bizim suçumuz, suçumuz mu? mu? Ya da bizim suçumuz mu? Yani. yani ortada bir suç var mı? O da tartışılıyor. Çok derine gidiyor bu hikaye. Bence var ya. Birinin suçu o. O çocuğun onu demesi. Çocuğun da suçu olabilir bu arada. Gayet. Abi şey değil Yani bir de şu var. Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça bilginin peşine hiç düşmemek. Ulaşmaya Bilmeye... çalışmıyorsun? He. Aynen öyle. Biz Ana Britanika okuyorduk amına koyayım için. Ödevi yani. ansiklopedinin böyle işte A, A'dan B'ye, ya. Lary ya. Yaşlar <gülüyor> da abi şey yani <gülüyor> anladın Ansiklopedi ne abi deyip şu anda biz bak şeyin, olabilir. E, eşek sırtında 8 ay yolculuk yapıp bilmem hangisi kimi öğrenmek için uğraşmanın son halkası olarak ansiklopediden bilgi öğrendik ve cebine işte internetin ve google'ın girmesiyle o dönem bitti. Ama doğuda ve güneydoğuda hala eşek sırtında gidiyor bu çocuklar okula yani. Hatta o kar kar içinde Aynen. yürürken ölüyor. O bir şey diyeceğim yani. de zaten mesela onlar burada çıkıyor. ansiklopediye böyle ha ha ha gülerken ansiklopedi ya bırak interneti ansiklopediyi de Ama mesela yani. hep onlardan çıkıyor farkında mısın? Bir şey çıktığı zaman hep onlardan çıkıyor. Çünkü, yani sen anca şehirden, büyük şehirden popüler kültür elemanı çıkartıyorsun. Hangi evet, sektör olursa olsun. Çünkü öğ öğ öğrenme ihtiyacın yok. Elinin hmm. altında telefonunu açtığın zaman Google Bar'a yazıyorsun işte yani. Ee, bu böyle midir, şu şöyle midir? Abi bu hakikaten ben... bu arada çok yani şimdiki gençlik muhabbetine girdiysek. Yok Öyle şimdiki ama. gençlikten ziyade bu kültürün sorunu durumu. Yani Şimdi, bu bu çocuk Batman'in Batman çizgi romanı çıktı diyoruz ha. Hani bu zincirleme reaksiyonu... Hayır ama hiç bu arada şimdi yani. şimdiki gençleri laf etmiyorum ben. Öyle öyle bir kalıp kullanmıyorum. Benim söylediğim şey internetten sonra hayatımızın geldiği hal. Gençlikle alakası yok. Biz de aynı durumdayız. Evet, abi. Biz bu Biz arada daha... internetin memleketin gelişini gören Tamam mı? Gene bir çok yaşlı beyanatı gibi oldu ama. Hı -hı. Hoş geldin. Şey, yani. Abi bundan önce ben sana soruyordum. Senin dediğinden de şüphe duyuyordum bu arada. Yine de araştırıyordum. Şimdi sen bana ne söylese inanırım. Hiç sıkıntı İnternetten yok. İnternetten yani. öğrendim ben. De. Wikipedia'dan yani. baktım. Hayır sana sorup inanırım ama sen nereden biliyorsun? Hiç. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ha bir de Wikipedia'da <gülüyor> değil mi? Sen ben zaten. yazıyoruz zaten. anladın mı Hani ekşi sözlük gibi bir oluşum aslında yani. Okay Neyse. İşte <gülüyor> her şey var. yapmış ya. Unuttum şimdi birinin konserine Wikipedia'dan kendi adının menajeri olarak mı ne yazmış böyle birini bayağı backstagemiş partilemiş falan öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bak baktığın zaman var mı demiş orada. ki ben onu Wikipedia Wiki çıkıyor. Ya. Sayfasını editleyip abi menajeridir diye demiş ki bak Wikipedia'yı göstermiş böyle korumalar almış içeri bu ibdi. <gülüyor> yani bir de bu var ya. Yani. He ya hani eleştirdiğimiz şey şimdiki gençlik falan değil. tamamen internetçi aslında hepimizi kapsayan bir şey. Yani şimdiki gençlik alınmaz. Evet. Gerçekten neyse, onları karşılaştırıyoruz. X-Men diyorduk, yeni karakterler diyorduk. Evet x Evet. Yeni karakter. Şu evet. yüzden söyledim. Batman, Superman, The karakter göreceğiz. Aa o kadar karakter nasıl sığacak filme ya? Arkadaş işte X-Men sığdırıyor yani hani. Abi Avengers'ı daha yeni izlemişsin Abi, yani orada. <gülüyor> ben X-Men'in gerçekten bir, Stanley'nin bir deha olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekten düşünüyorum. Ve X-Men'i... Ee, hani işte ergenliğe giriyorsun ve işte o X genin devreye giriyor gibi bu kadar basit hani dışarıdan baksan özensiz bu mu lan bir şeyden böyle büyük bir karakter havuzu anladın mı hani sırf çizgi roman değil burada aslında film için bile sırf karakter üretebilirdi mesela onu evet. tercih etmedi çünkü, çünkü açıklama bu kadar abi ırk evet, üretiyorsun şey. herhangi Öğren bir sebebi de... yok Anne tarafından geliyor falan, baba tarafından baba tarafından, işte baba tarafından geliyor ve ergenliğe girince devreye giren bir X geni var. Bu kadar açıklama yani anladın mı? Ben gücün şu olabilir, bu olabilir. Ama zaten ne kadar basit o kadar iyidir ya. Yani. Evet de bir de hani bunun sonucunda işte Wolverine de var. Tabi sonsuz, sonsuz profesör X de var. var falan da var filan da var yani anladın mı? X menler aklına kimi gibi Jengrey var, kimi ararsan var yani. <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> bu, bu community'deki pop pop gibi. <gülüyor> Bapap <gülüyor> Katılıyorsun yani dev birımız. Evet. Bir çünkü mı? ırk yani. Evet. Bir ırk, iki açıklaması bu kadar ve sana sınırsız imkan veriyor. Anladın mı? İstediğini yapalım. <gülüyor> ya. Bir yandan da şöyle güzel bir altyazı de var ya aslında. Mutantlar ve insanlar hani zencilerle beyazlar. Azarlık muhabbeti işte önce gelenler ya, de sonra gelenler. Ya, şeyi de var. Yani, burası, benim çıkış dönemine baktığın ins zaman ins insanlar de... ve mutantlar kardeştir diye tişörtüm var mesela. Evet. Yani. Hayır o gönderme her tarafa çekilebilir. Yani tabii. senin dediğin işte gayler ve işte anti gayler. E, abi evet. ona bakarsan çıkışına mı bakarsan... mesela mesela? Heroes, Heroes evet. zenci beyazdan alıp gay, evet. gay lezbiyen topluluğunu kattı işine. Abi Stanley'nin X-Men'i yarattığı zaman milletin en çok nükleerten ödü bokuna karıştığı, neyin ne olduğunu Tabii. belli olmadığı zaman da işte atomun çocukları. Hadi bakalım. Tamam mı? Evet. <gülüyor> yani ben daha olarak görüyorum mesela bunu. Ki 60'lar döneminde zaten şey de çok ilginç ki Stanley bu işi çok daha önce yapmış. 60'lar döneminde de mesela şeyi görüyorsun. Ben en son bu Stephen King'in 22, 11, 63 okuduğum için biliyorum İnsanlar şey konusunda Rusya konusunda ciddi hani Tabii canım. Ciddi korkular içinde Küba diyor. Missile Crisis evet. dönemleri çünkü evet, Kübe, Eğer, değil, Küba Bence yani, evet, de çok güzel İşte nükleer savaş durumu evet. hani, Herkes evinin altında şey kazıyor çünkü... Bunker'lar evet. Bunu eski podcast'ta Bunker'ın Türkçesini tekrar anlatayım Teşekkürler S <gülüyor> Abi bir şey var. Sana açıklanan, hükümetin sana açıkladığı bir bilgi görüntüsü var. Nükleer sizi öldürür. Ta yani öldürmezse ötesinde. hani öldürmezse işte yarata işte problemleren yani. şöyle Çeşitli olur falan gibi sana Japonya'da... anlattığı öcü hikayeleri var. Bak bu nasıl... nükleere maruz kaldı diye Aynen. bir yandan da bak. öteki herif oradan çıkıyor diyor ki bakın atomun çocukları gözünden ateş atıyor evet. işte öteki manyetizmaya hükmediyor. Ben 2000'e bakıyorum. Hayır, de bakıyor. sadece spider yani... değil. O dönem yaratılan karakterlerin hepsi öyle. Spider-Man radyoaktif böcek tarafından ısırılıyor, tamam mı? Hulk gamma radyasyonuna maruz kalıyor. Yani hep bilim ama tırnak hiç... içinde bilim ama hep radyasyon, tamam Hem gamma radyasyonu, bir yerden dürtücek bir şey var Yani şimdi bir de mesela şey var abi. Ee, sen şu an aklına bir fikir gelse bir şey yazmak için Buna benzer ne var diye Google'un başına otursan 8 saat anladın mı? Çok bayağı detaylı bir araştırma yapabilirsin. O zaman yok böyle bir herifin imkanı. Yani. yani gazetede ne varsa o var Stanley'nin elinde. Bir de öyle düşün. Evet. Ama işte o yüzden de günümüzde biraz da yeni süper hero yaratması çok zor. Yani bugün, bugün o yüzden güzel. mi acaba beyazı siyah işte straighti gay falan yaparak Belki acaba? Belki de ha? çünkü şunu düşünüyorum. Şimdi Mark Miller bence bu dönemin en iyi karakter yaratan adamlarından evet. biri bunun sebebi de şu bugün örümcek adamda bir karakter yaratsan götünle güler. güleriz abi komik çünkü Düşünce çok komik. Biz alıştığımız için şu an... Şu Okey, an Batman diyoruz ama diye bir adam. Yarasa adam nedir? Yani hani komik aslında. Abi hassasını. ama mesela şey olsa o zaman da güler. Sadece herif örümcek ısırıp örümcek adam olsa ama bunun yanı sıra çok rahat bir hayat yaşasaydı mesela anladın mı? Örümcek adam olmayabilirdi. Çünkü onun yanı sıra işte geçim derdi var. Bunun yanı İyi sıra... Bir de ya, örümcek gibi anladın mı? Ama bence ben şey dedi. dedi. Yani örümcek adamı yaratırken hakikaten sekiz kollu falan bir şey olarak da yaratabilirdi. spider Verse'te. Bir fasüküllü yaptığı gibi anlatabiliyor muyum? Ben yani Ki Dönem üstüne... dönem adam mutasyon geçiriyor. Abi Altı şey yok. Paralel evren yani. muhabbeti bilmem ne muhabbete. muhabbetine. Ya Marvel'ın bir de şusu var abi. Bir şey deniyor. Tamam mı? Tutmadı mı? Reset. Baştan başlıyor. Hiç sıfır. O dönem yapmıyordu ama işte. Abi ama çünkü çok otur Abi şey sen adamın sen. karşısına spider diye bir adam yaratıyorsun. Ay, ama amazing yeni, yeni yani. 700'e kadar geldi. Her şey yeniydi o dönem yani o gün bok böceği adam yaratsan o bile tutardı çünkü çok yeniydi anladın yine mı yine ilkeyi anmak gerekirse şey diyor ki adamın karşısına Spiderman'i yaratıp karşısına çıkardığı ilk adamlar işte Green Goblin, Sandman bilmem ne bunları hala hala kullanmasının yanı sıra filmlerde de onları izliyorsun ama işte ama villain'larda çünkü çok daha büyük bir e, zeka kırıtısı var bence Bence e, her da öyle. E, ama mesela şey de var abi. Çünkü her... ihtiyacım bu. Evet. Süper hero yaratmak aslında çok da zor değil. Çünkü değilim. bir tane yarattığın zaman onu merkezine alıp sürekli kullanabiliyorsun. Abi. Ama her sayfada her hikayede yeni bir. Kötü adam. E, kötü adam. Bak, yeni şey bir var, belası... ve o kötü adamın motivasyonu. Dehası olduğu kadar ama mesela Stanley'nin şey de var abi. <gülüyor> Başarıyı yakaladığı şeyi sağmaya çalışırken sıçmaları da çok abi. Mesela senmen cool. var. Hemen karşıda Hydromen de var. Hydroman tamam ki işte su altında bilmem ne patlamaz oluyor derip Hydroman oluyor da falan direkt de beşir olan mesela hani çıtır gibi yok olabilir karakter yani ama sen benim beşir benim de şeyli ya <gülüyor> direkt <Debeşir> çıtır ya. <gülüyor> <Debeşir> yarip <gülüyor> ya. Hydroman ne oldu su mu atıyorsun al sen elektrik yallah <gülüyor> bir de bunu Pokemon <gülüyor> <gülüyor> ol <gülüyor> abi şey hikayesi su var mı? Pokemonlarının <gülüyor> elektrikli Pokemonlarla saldırdığın zaman <gülüyor> sen benim Elektro'nun Team yapıp bu Spiderman'e saldırdığı hikaye var. Ya sen ben de şey sen ben diyorum elektro ile lan. Ulan su ve elektrik ya. <gülüyor> yani birbirlerine çarparak geliyor yani. Zaten anlatabiliyorum. Başı sonundan, şey sonu başından belli ya. <gülüyor> Başı, <gülüyor> Başı sorundan belli. <gülüyor> Belki ters mementodur hikaye. Olabilir. Meme. <gülüyor> ee, konu memeye geldiyse bir ara verelim diyorum. Çünkü ben bakkala gideceğim. Ee, bu araya da çok muhteşem bir şarkı koyacağız. Bakalım evet. bu şarkıyı beğenecek misiniz? Geçen sefer... Gitip e, giden o parçaladan podcast'te karabiberim çalmıştı. <gülüyor> Çalmamıştı. Şey. Ama bu sefer karabiberim... Bana çalacak demiştiniz. <gülüyor> karabiberim koyabiliriz. Bence YouTube'a da koysak çünkü kimse... Kimse telif, <gülüyor> telif <istemez gülüyor> yani. Serdar Ortaç yazınca da çıksın podcast. Anlatabiliyor <gülüyor> Karabiberim... <gülüyor> Bu gece gel benim olu diyemem, sana ben aşkımı söyleyemem, utanırım beni öpün diyemem, elegine sorma beni. Yaralama vurma beni Hani o tatlı gönülü çiçeğim Hani kanatlı beyaz meleğim Bu gece zevki kal al edelim Şerefine vur kadehi Meze yapıp parça beni Biririm, burka delire hadi içelim, içelim her gece seviki sefa doludu gönlüme hadi içelim acıların. sonuna geldik aslında. Geldik mi? Evet geldik. Bir ara vermiştik. Serdar Ortaç biberimle. <gülüyor> bu aynı zamanda G-Port G-Port. İngilizce. G-Port 34'ünde e, sonu oluyor. Çünkü ikiye böldük. podcasti aşırı uzatıyorsunuz dediler bize. Bence yanılıyorsunuz orada. Yanlışınız var bence. <gülüyor> Yanlışları yok. Ben de haklı buluyorum. Sonuçta 4 saat podcast olmazdı. <gülüyor> Niye canım? Millet 8 saat yayın yapıyor. O yayın yani, bu podcast, bu kayıt. Neyse, g 34'ün sonuna geldik ama e, şu hatırlatmayı yapmamız lazım. Yarın, yani 19 Aralık Cumartesi günü saat 14 ile 16 arası. 14 ile 16 arası. Evet, saat 2 ila 4 arası yani. 14 ila 16 arası. Evet, yani kimse sabah 2 ile sabah 4 arasını karıştırmaz herhalde diye düşünüyor Bence de karıştırmamalı ama yine de biz... Doğrusunu söyleyelim 14 çift sıfırla 16 çift sıfır evet. Paralel Evren çizgi roman dükkanında Paralel Evren'den daha önce de bahsetmiştik Bahsettik. Ama hala bilmeyenler olabilir Paralel Evren çizgi roman dükkanı Anadolu yakasında evet. Bağdat Caddesi tarafında şaşkın bakkal üzerinde şaşkın McDonald's'ın orası McDonald's'ı sağına al abi Oradan dön Halk Ekmek var Ondan sonra ilk soldaki köşede Nasıl doğru tarif ettin mi? Hayır Değil mi? <gülüyor> Neyse Paralel Evren çizgi roman dükkanında <gülüyor> az sonra adresi tekrarlayacağım. Berat Pekmezci'nin e, imza günü var. Evet. Paralel Evren imza günleri devam ediyor demiş Paralel Evren. Berat Pekmezci bu cumartesi tekrarlıyorum 19 Aralık bu cumartesi yani yarın 14 ila 16 saatler arasında iletişim yayınlarından çıkan Levent ile beraber hazırladıkları Duman Kara, Emanet Şehir ve Uzak Şehir çizgi romanları imzalamak için Paralel Evren çizgi roman dükkanında olacak. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Olalım. Gigsur olarak biz doğruda olacağız. Mağazanın adresini de tekrar hatırlatalım. Küçük Ağa Sokak No 1 Taksim 9 A Şaşkın Bakkal İstanbul. Yarın ben de ben de paralel ben, çizgi ettim. roman dükkanı. Evet doğru tarif ettin. O, Çünkü o. caddedeki e, McDonald's. McDonald'su şimdi şimdi Kadıköy'e giderken McDonald's'a gelmeden sadece... ilk sol. Ha, Kadıköy'den gelirken, gelirken Meklansın Meklansın geçer geçmez sağ. Sağ ondan sonra ilk solda. Sol evet, evet. Kocaman bir paralel evrensiz roman şeyi var. Ya, ama ağaçların arkasında bazen ya, böyle, Ne onun adı? Flama, bayrak öyle bir şey var. Evet, Plaj böyle, bayrağı. Evet Banner tarzı bir şey. Evet. O zaman evet g 34'ün sonuna geldik. Geldik. Raymond'a buradan onun yokluğunda tekrar teşekkür etmiş olalım. Selam Raymond. Selam. Selam <gülüyor> Babay Raymond. Babay <gülüyor>